Bismillahi min İnna fatahna alak fatah mubin. Allahu ma min ma وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ, ويهديك صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ve Allâh'ın azalasakine fi kalpleri müminler, yezdâdû imana, yezdâdû imanâm ve imanîm. Ve Allâh'ın jundu fakat Allah Alim ve Hakim, Lüdüküllü Müminler ve Müminat Cennetleri, Tüjrii Jennatet jeri mi? Tepet her anhar, halidin fiha, halidin ve yezdib al manafiquin ve al manafiquat ve al müşrikin ve al müşrikat ve al müşrikin al müşrikat izzanin bil lah Ve müşrikler zannin Allahı zannaslar. Onlara daire sevi ve rabb Allah Vagضib Allah'u alayhim wa l'anahum wa a'adda ve saha et mazira ve junudu ve al Kan Allah azizen hakkıima İnna Rusele kaşahide ve mübe ve لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً İnna ladin ybaygona inna ma ybaygona Allah. Yedu Allah fakı aydihim. Fmanak sfeyn inna ma yakusu ala فمن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه فسيؤتيه أجراً عظيماً صدق الله العظيم Allah manfağna bil Quran GZ f bariklana fi ve alhamdulillah Rabb حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا Sallu ala şefi'i zulubina Muhammed. Allahümme salli ala zeynana Muhammed. Ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahir semiu'un alimimimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezâtişşşeyatîn. Ve euzubike Rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahîm. Vel ve leyâlin aşrimi ve şef'i vel vetri ve leyli zâ yesr. Hel fî zâlike qasemul lidhî hîjr. sadaqallâhul Allah'u menfa'nâ bil Kur'an'l-Azîm ve bariktenâ fî velhamdülillâhe rabbil alemin ve estagfirullâhe l-hayyel hassantukum hassântukum l-hayyel qayyûm billezî lâ mutebedâ ve defa'tu ankum s-sûve bil lâ havle ve lâ kuvvet illâ billâhil alîl-Azîm Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kanalımızın açılışını hayırlı mübarek eylesin. Amin Amin. Allah'ımız Celle Celaluhu maddi manevi darlıklara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Hizmetleri inkıta uğratacak bütün manileri Rabbim izale eylesin. Amin. Hizmetlerin daha türlü, daha ziyade her tarafa ulaşması için, her lisan ile tercüme edilip, her sınıf insana ulaşması için vasıtalarımızı ziyade eylesin. Amin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Amin. Allah müslümanların kalplerini ve gönüllerini ve kulaklarını ve gözlerini bu sohbetlere tevcih eylesin. Amin. amin, amin. Batılları dinlemekten, batıllara bakmaktan haktan ayrılmaktan, elif sünnetten, kıl kadar bir karış dahi ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin. amin. Şimdi imam bildiğini okur cami ne kadar büyük olsa da imam ne okuyacak? Bildiğini okur. Ben onun için televizyon canlı yayın olmuş olmamış fark etmez. Biz tabi bildiğimizi okuyacağız. Aynı derslere devam edeceğiz ama e, sizler insanları inşallah uyarırsınız, uyandırırsınız. Yeni uyduya zaten ayarlayanlara Lale Gül TV otomatikte çıkıyor. Ama öbür türlü frekans frekans arayanlar zaten onu lalegül e, sitesinden bizim sitelerden bulabilir o şeyleri adresleri falan efendim televizyon evinde olmayanlar bundan sebep televizyon almasınlar alırsalar hakkımı ha helal etmem bak hakkımı helal etmem bunu bahane edip televizyon almasınlar interneti olmayanlar sakın internet evlerini almayanlar almasınlar Hocayı dinleyeceğim diye internet almasınlar. Ben bunu asla efendim, rıza göstereceğim bir şey değil. Ama evinde zaten televizyon var. Başka şeyleri seyrediyor. Onları ne yapalım? Buraya yönlendirelim. Yani bu adresi dinle. Doğru adres burasıdır. Evet, i̇nternet zaten var. Zaten internete giriyor. O zaman bu siteye gir. Niye burada sohbetler var? Işte fetvalar var, hidayetler var. Bu şekilde hareket ediyoruz. Yoksa bahaneleri bir yana bırakalım. Allah Teala görüyor. Herkesin niyetini de biliyor. İçini dışını biliyor. Böyle bahanelerle efendim bize de suç atmaya kalkmayalım. Mevla görüyor. Ama bu bir ihtiyaç. Bu bir zaruret oldu. Efendi Hazretlerimize biz bunu seneler evvel sorduğumuzda tabi biz geç kaldık. Hapis süreci bile şu anda üç seneye gidiyor. Üç sene oluyor yani. Üç sene dediğim bir dakikada geçiyor işte. Ee, hala tabi Mahkememizde soranlar oldular. Yine Kasım'a atıldı. O şekilde devam ediyor. Hayırlısı olsun inşallah. Ee, yani onu da geçen sordu arkadaşlar. Çünkü günü gelmemişti. Cevap veremedim. Attılar ileri. Efendim hepimiz hakkında Allah hayırlı akıbetler, hayırlı kazalar, hayırlı kaderler, hayırlı hükümler, dünya ve ahiretimiz hakkında hüsnü akıbetler nasip eylesin. Amin. Ee, dolayısıyla e, tabii Efendi Hazretlerimizle mü, müzakeremiz neticesindeki şey gecikti. Çok gecikme oldu. Belki de bu 5-6 senelik bir şeydir. Ama işte engeller oldu. Ama buyurduğu e, söze bakın. Bizi mecbur ettiler. Cevap vereceğiz. Yani buradaki konu, e, şart nedir? E, zaruret var. Bu zarurette ne, neyle bağlı? Bizi mecbur ettiler. Yani mecbur ettiler ne demek? İşte e, İslamoğlu çıkıp kader yok deyince Ahmentü'nün bir şartı gidiyor. Şiiler çıkıp, Kur'an eksiktir, sahabe bozuktur dinden çıktı deyince e, din iman gidiyor e, Öbür türlü Selefi, Vehhabi kolü çıkıp Efendim Türbeleri bombalayalım, onu bombalayalım e, efendim, O şirk, bu şirk Bütün millet gavur olmuş dinden çıkmış, bir biz Müslümanız, herkesi keseceğiz Böyle mevseleler var dünyada görüyorsunuz Bir kısmı çıktı işte Yahudi, Hristiyan hepsi cennete girecek Dolduruyor cennete kendi girememiş Yahudi kuyruğuna bağlamış E şimdi böyle bir durum durum durum durum Vahim durumlar yani E biz de bunlarla Mecburen Bak söze bakın Nasıl sözün Efendimiz bir şey buyurursa oradan daha çok çıkıyor mesele Bizi mecbur bıraktılar cevap vereceğiz Yani bizim keyfimize değil bu iş Ama cevap vermek zorundayız Milletin itikadını korumak zorundayız İnaçlarını muhafaza etmek durumundayız Allah muhafaza e şimdi çarşaflı diye, sakallı diye kanıpta kızını verenler var. Bir aileye mesela. Bizim yakınlarımızdan da oldu. Allah'a Allah, ne Müslüman, dindar, namazlı, cemaatli verdiler kızı. E şimdi kızlarından da olacaklar. Neden? İşte türbeler şirk, o şirk, bu şirk, cuma kılınmaz, bayram kılınmaz. E kızlarını kaptırdılar şimdi. Ya biz bunu namazlı, abdestli, çarşaflı diye verdik. E verdin ama işte. Her sakallıyı da baban zannetmeyecek. <gülüyor> Mübarek adam. Çarşaflı da olabilir. Çarşaf giyiyor. Allah muhafaza şia oluyor. Vehhabi oluyor. Böyle de çarşaflı çıkabilir. Sen şimdi aa çarşaflı. Hemen verdim gitti. Nasıl verdin gitti. Bir ehl-i sünneti sormak lazım, bir aileyi anlamak lazım. Yani bozuklara versen daha kolay. Çünkü bozuğu da düzeltiyorsun. O da senden bir şeyler öğreniyor falan. Boş kap ne dolu, koyarsan o doluyor. Fakat böyle bir e, ideolojik yaklaşıma sahip olan, Allah muhafaza ehli sünnet dışı fırkalara kapılmış olan bir ailelerle yakınlaştığın zaman, e, onlarla böyle bir alışverişe şey girdiğin zaman onu döndürmen kolay değil. Çünkü yine hadis-i şerif devreye giriyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem? E billahu en yaqbal <gülüyor> sahibi hatta Ehli sünnet dışı inanca saplanan o atını o reformist, o yenilikçi e, sünnetten ve sahabenin cemaatinden ve icmaından ve cumhurdan ayrılmış yanlışını terk etmedikçe Allah ne namazını kabul eder, ne orucunu kabul eder, ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder. Bu hadis-i şerif. Ama uleva da diyorlar ki, birçok efendim kafir müslüman ettik. Kafiri müslüman ettik. Dinsizi dine getirdik. Ve lakin eli sünnet dışı inanca saplanmış olanlardan çok azına tevbe nasip olup eli sünnete dönmek nasip ol. Çünkü onlar kendilerini ne zannediyorlar? Hidayette zannediyor. Boşlukta değil. Boşlukta olanı çekmek daha kolay oluyor. Ben hidayetteyim zannedene e, doğruyu anlatsan da adam şartlanmış, kafayı kiraya vermiş daha dinlemiyorsa. Onun için e, şeytanın e, Ayet-i Kerime'de ne, ne buyuruyor? Hatta eda ca'ina ve minyâşu an Rahman Kim Allah'ın zikrinden gaflet ederse zikri unutursa Rabbini unutursa Efendi Hazretlerimiz derdi, İmam-ı Hazretleri burada lahzaten bir saniye bile olsa yandık yani bir saniye bile Allah'ı unutsa nukayyubzalehu şeytanen Hemen ona bir şeytanı musallat ederiz. E şeytanlar zaten civarımızda mevzilenmiş durumda bekliyorlar. Ama inşallah burada yoklar şimdi. He? Biz burada yayından seyredenler varsa biz burada Fatih Camisi'nin hemen altında Halit Caddesi'nde inerken Ahmet Yesevi Derneği var. Fatih Caminden aşağı inerken boyacı kapısından Halice doğru. Yağmur yarken gelirseniz suyu takip edin. Aşağı iniyor öyle. Oradan Ahmet İsef Derneği'ndeyiz. Burada arkadaşlar var seslerini duyuyorsanız. Dünyanın neresindeyseniz. Onlar işte amin diyorlar, dua diyorlar. Biz de körler sağırlar, birbirimizi ağırlıyoruz burada. Siz de misafir olursanız her perşembe misafir olursunuz. Dünyanın neresinden. Biz bir şeytanı ona takarız. Zikri unutur, unutmaz takarız. O şeytan onun en yakın arkadaşı olur. Burada yok dediğime geldim. Burası neresi derler diye adrese girdim de. Burada yok derken burası boşken yok değil. Cemaat Allah için zikir meclisinde birikirlerse yok. Çünkü burada çok nurlu insanlar var. İmanı kuvvetli insanlar var. Veliler var. Salihler var. burada. Bu kadar insan var. Bu ümmet cevherdir. Bu ümmet boş değil. Herkes benim gibi atlatmış değil. Ya Dolayısıyla bunların bereketiyle ne oluyor? Şeytanlar uzaklaşıyor. Ali Adr Efendi Hazretleri Kaddesi Allah'a Sürrahu O ayrılırken birbirinizle mümkünse müsafa ederek şeyden. Kalkıyorsunuz ya böyle. Bir de ayaklanmayın hemen. Tamam gidebilirsiniz demeden ayaklanmayın bir defa. İzin istemeden ve dakâlumağu, ala emrin toplayıcı bir iş, sohbet gibi, cihat gibi, efendim ilim gibi toplayıcı bir işte oldukları zaman sahabe lemeye <gülüyor> bu kalkıp gitmezlerdi. Hatta <gülüyor> izin istemedikçe. Onun için. E ben kalkarsam siz de kalkın. Kalkmadan kalkmayın. Hemen ayaklanıyorsunuz. Velakin Şimdi çıkarken biraz musafa edin. Tanıdığınızla da tanımadığınızla da. Burada herkes birbirini tanımayabilir. Musafa edin. Tokalaşmayın böyle. Tekelle değil. Musafa iki elle. Ki günahlarınız dökülsün. Ne buyurdu Alaedir Efendi Hazretleri? ''Kaddesallâhu suruhu'' O bir Şerif bitti işte cemaat dağılırken böyle sevinirdi, ferahlanırdı. Onun keşfi açıktı tabi, melekleri de gördüğü var. Allah görür diyor i̇mam Gazali eserlerinde, alenen görür, ayanen. Ay Derdi ki, şimdi görüyorum bütün günahlarınız dökülüyor. Sohbetten çıktınız, musafa ediyorsunuz. E, günahlarınız dökülüyor. Fakat görüyorum dışarıda da şeytan kapıda bekliyor. Niçin? Hırsız nereyi bekler? Bankanın kapısını bekler. Kuyumcunun kapısını bekler, değil mi? E, fakir fukarani gece kondusunu beklemez. Ne derler işte. Fare girse başı yarılır falan. Veyahut da boş yani ev boş tam takır, kuru bakır. Şimdi orada hırsız niye beklesin kapıyı? Ama bakıyor işte adam banka var. Şimdi neyse hırsızlık öğretmeyelim millete. Tövbe estağfurullah. Yani çanta şişikse peşine biri düşer. Öyle ya. Boş çantanı kim peşine düşer? Hırsız şeytan hırsız. Kimi bekler? E meyhanenin kapısında şeytanın ne işi var? İçinde de ne işi var? Ya olur mu hoca efendi şeytan orada da olur mu? Ya minel cinneti mi? İnsan şeytanı olabilir de. Cin şeytan orada ne yapsın? Adamı saptırmakla uğraşacak. E şeytan mesaisini boşa harcayacak kadar alanak mıdır? E zaten adam harama günaha bulaşmış. Ta nasıl saptıracak onu? Şeytan nerede bekler? Caminin kapısında bekler. Niye? Biraz bir şey kazandın ya. Çıkarken gıybet dedik ettirecek? Dedikodu ettirecek? Seni mi sinirlendirecek? Kapıda birine mi kavga ettirecek? Ne ayağıma basıyorsun be? Düzgün yürüsene falan hareket çektirecek. Bir sinir, bir kavga falan. Bir de baktın sevaplar gitti. Onun için bekler. Onun için burada inşallah şeytan yok. Ama kapıda da düşmanımız dağılır dağılmaz bizle uğraşacak düşmanlarımız yok. Allah şerlerinden muhafaza. Biz ona bir şeytanı takarız. O artık onun en yakın arkadaşı olur. Dünyada daha onu bırakmaz. O zikri bıraktıkça şeytan ona yaklaşır. O bıraktıkça yaklaşır. Dünyada şeytanın en samimi adamları Allah'ı Teala'nın hiç adını zikretmeyenler. Aklına bile getirmeyenler. onlarda da mesken kurmuş. Belki de onlardan o bile kaçıyor. O da ayrı bir dava. E çünkü zaten öyle bir duruma geldi ki diyor, beni de bozacak diyor yani. Şeytan da korkuyor bozulmaktan. Veyahut da Bozulmaktan korkmasa da Şeytanın bir korkusu var nedir o Ya ben diyor ahirete kadar müsaadeleyim Yanmadan işimi götüreceğim Ecelim uzun Bırakılmış payım uzun ya Bu adam da öyle bir bozuk adam ki Buna bir bela gelir ben de yanında yanarım Diyor böyle de korktuğu adamlar Olduğunu kitaplarda beyan ediliyor Ne gibi nahvu misal Nahvu ne gibi Beş vakit namazı Terk edenler gibi Bunlardan kaçtığına dair Eserlerde, beş vakit namaz terk edenlerin başına gelecek belalar gibi kitaplarımda kaynaklarını vermişim. Hatta izâ ca'ana ne zaman ki o adam bize gelecek huzurumuza şeytan lan yine bir zincire bağlı. Galeyal ed beni ve beyneke bu'del fesrekey. Ya keşke seninle benim aramda doğuyla batı arası kadar uzak mesafe olaydı. Nereden yapıştın bana ya bırakmıyorsun beni. Febizel karin. Sen ne kötü yakın arkadaşmışsın. E şeytan da ona diyecek ki, ya dünyada ben seni efendim zevklendirirken, keyiflendirirken, haramlarda, günahlarda beraber olurken e, benden bana hiç böyle demiyordun. Beni çok seviyordun. Ah benim şeytanım diyordun. He Bana akıl ver, yol göster diyordun. Değil mi? Şimdi niye benden bıktın? E şimdi azap göründü. Azap göründüğünce kimse kimseden Efendim, kaçacağına yer arıyor. Ama fayda yok. وَاِنَّهُ مَوْلَاَ بُيُرْيَوْا وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمْ اِذْظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Siz dünyada zulmettiniz, Allah'ın hakkını gasp ettiniz, Allah'a kulluk edeceğinize şeytana taptınız. Haram işleyen, günah işleyen, emirleri kıran, yasakları işleyen şeytana tapıyor. Ne diyor Yasin Şerif? Ya hoca ben hiç şeytana taptığımı bilmiyorum. E sen ona, sen beni yarattın diye tapmıyorsun. Ama Mevla bir şey buyuruyor. O bir şey af kuruyor. Sen şeytanı dinliyorsun. Ne diyor Yasin Şerif'te? E leme ahedileykum ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları ben size vasiyet etmedim mi? Kuvvetli tembih etmedim mi? Bu kadar peygamber göndermedim mi? Kitaplar indirmedim mi? Vaziler, hocalar yollamadım mı? E la teabudus şeytan. Şeytana tapmayasınız. Faiziyen ne yapmış olur? Zinaden ne yapmış olur? İçki içen ne yapmış olur? Mevla yasak ediyor, o serbest ediyor. Teşvik ediyor, sen onu dinliyorsun. اِنَّوْ لَكُمْ عَدُونُ مُب۪ينَ O sizin için aşikare bir düşmandır. Babanız Adem'i cennetten çıkartmış bir melunun size faydası olur mu? فَنْ اَعْبُدُونِي Ben size demedim mi ki bana kulluk edin? Size bu kadar emirler, yasaklar gönderdim. Sizin karınız için, iki cihanda rahat etmeniz için, dünyayı da cennete çevirmeniz için, ahiretiniz ebedi cennet olsun için. هَذَا صُرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Dost doğru yol arıyorsanız gönderdim size Kur'an sünnet, hadisler hepsi benden geldi وَلَقَدَ ظَلَّمِنْكُمْ جِبِلِنْ كَثِيرًا o iblis sizden nice milletleri, milliyetleri nice fırkaları, grupları saptırdı benim yolumdan şaşırttı hidayetten ayırdı اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ hiç mi aklınızı kullanmazdınız hiç mi düşünmezdiniz? Akıl niye lazımdı size? Tehlikeden sizi uzaklaştırmak için. E dünyanın tehlikelerinden uzaklaştırırken Ebedi ahiretin tehlikelerine attı sizi. Bu akıl mıydı şimdi? Dünya aklınız çalışıyor. Ahiret aklınızı niye çalıştırmıyorsunuz? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurduğu üzere Aklül maaşı Nazari nezari Aklül maadihadidül basari Dünya aklının görüşü kısadır. Duvarın arkasını görmez yarını bilmez. Bir dakika sonrasını anlamaz. Kar zarar seçemez. Çok gerek kar edeyim derken zarara batar. Ahiret aklı olsa gözü keskindir. Mahşeri görür, sıratı görür, mizanı görür, cennet cehennemi, ebedi hayatları görür. O nereden alıyor o aklı? E, ayet hadisten alacak. Onun için İmam Rabbani Hazretleri buyurur ki ahiret aklını kazanmak şarttır. Ama bunu kazanmanın yolu ahireti düşünen ahiret dertlisi olan insanlarla düşüp kalkmaktır. ''Hanil merin la tesel ve absur fe kullu karinin bil mukarini yektedi'' Adama nesin kimsin diye sorma Kimlen gezdiğine yakın arkadaşını gözle de bak Çünkü herkes mutlaka yakın arkadaşına uyar E sizin yakın arkadaşınız kim? Hocam benim şöyle arkadaşım falan yok Ben zaten yoruluyorum Mesai falan bitiyor İşten çıkıyorum anca evime gidiyorum Yemek yiyoruz çalık hanım İşte meyve çay falan İyi Allah bereket versin Allah Afiyet versin, huzurunuzu daim etsin. Sen ne yapıyorsun? Kaçta yatıyorsun? On iki? On bir, on iki, bir. O arada ne yapıyorsun? E, film seyrediyorum, açık oturum, reklamlar, şunlar bunlar. E ama o arada senin dinlediğin adamlar kimler? Seyrettiğin, izlediğin insanlar kimler? İnsan tabiatı ne yapar? Çalar. Yanındakinden, yakınındakinden, izlediğinden, gö gördüğünden, gözlediğinden tabiat ne yapar? ...tabiat çalar. Yanan şeyi... E, ...korun üstüne, sönük bir külün üstüne koyduğun zaman yanan şey ne olur? Söner. Değil mi? Ama gür yananın üzerine koysan tahtayı yanar. Ama yananı sönmüşün üstüne koyarsan söner. Kimi izliyorsun, kimi seyrediyorsun, kimi dinliyorsun? Onun için ahiret aklını kazanmak için... Ahiret dertlisi olanlarla oturup kalkmak lazım. Onların sohbetinde bulunmak lazım. Hümüllezîn idâru zikirallâh Görüldükleri zaman Allah hatırlanan Celle Celaluhu velilerle buluşmak lazım. Konuşmak lazım. Onları dinlemek lazım. Onların eserlerinden okumak lazım. Ha o zaman ahiret aklı gelir. Ve innehum leyesudûnev am'anissebîl O şeytanlar onları yoldan çıkarıyor. Hak yoldan ayırıyor. E şeytanın içeride nesi var? İçimizde elçisi var. O da nedir? Nefis. İçimizde nefis olmasa şeytan dıştan müdahaleyle bizim gemiyi batırabilir mi? Batıramaz. İçten nefis deliyor. O da dışarıdan girişim yapıyor. Ama canı ekşili istemeyen kendi iradesiyle kötülük istemeyene de şeytan da bir şey yapamıyor Rebubem ya Sıddık'a. Niye yapamadı? Radıyallahu. Hazreti Ömer'den niye kaçıyordu? Bir şey yapmayı bırak. Kaçıyor ya. Allah Allah. O da bir alem ya. Yani. Hiçbir sahabede böyle bir fazilet yok. Ya Ömer Mâleki şeytan şeytânü şâliken feddcân İllâ seleke feddcân gayrâ feddcîk Ey Ömer şeytan ne zaman senle bir yolda karşılaşsa mutlaka senin tuttuğun yoldan çıkar başka yola gider. İşte. E böyle de adam olmak var. E, Hz. Ömer'in nefsi yok mu? İşte nefis şeytana ıslık çalarsa neredesin gel diye e şeytan da zaten iş arıyor. Ama nefsi de dizginlemek lazım. Müdahale etmek lazım. Evet. Allah Teala elimizden tutsun. Bize yardım etsin. Nefsimizin eline terk etmesin. Göz açıp kapayacak kadar zaman içinde olsa, ondan az da olsa Allah bizi nefsimize havale etmesin. O bizi helak eder. Allah bize rahmet eylesin. Amin. Şimdi nereden geldim? Şeytanlar onları yoldan çıkarıyor. Ve hesabun en muhtedin ama hala onlar kendilerini hidayette sanıyorlar. Şimdi burada dur. Adam meyhanede, içiyor. Bu adama gidiyorsun, ne haber ne yok. Bazı bizim hoca efendilerden bunları da gidip ziyaret eden meyhanelere, kahvelere, şuralara, buralara girenler oluyor. Yani ben girmedim de, bazı hocalar da giriyorlar, faydası da oluyor. Yani tevbe edenler oluyor, e, affedersiniz kötü evlere girenler olmuş. Tabii şimdi görseler, uu, magazinler bir çekse, hocanın burada ne işi var? Gitmiş orada biraz bahsetme. Hepsi başlamış ağlama. Diyorlar ki biz buraya kendi isteğimizle düşmedik. İşte çok sıkıntılar, maddi işler, senet imzalattı bizi kandırdılar falan falan. Ne olur bize dua edin, Allah bizi kurtarsın. Abi. Ha şimdi böyle dua isteyen, Allah kurtarsın yaptığımış iş haramdır bilen kişi kafir olur mu? Olmaz. Olmaz. Biz bunlara duacıyız Allah ıslah ailesin, Allah ida eylesin asla sen kötü kadın öbürü sarhoş ayyaş böyle konuşulmaz böyle hakaret edilmez insanlar böyle damgalanmak caiz değil Allah tevbe nasip eder hidayet nasip eder e sen tebliğini yap sen ulaştır bakalım hidayeti ulaştır e onun için hani benim yine eskilerden bir lafım var bazı laflarım böyle hakikaten tabelalık ne diyoruz meyhanede müslüman var kerhanede müslüman var camide kafir var bu lafa gelelim yani. Bu laf doğru bir laf. Çok güzel bir laf. Neden? Camide namaz kılıyor, çıkıyor kapıda diyor ki ne şeriat ne Kur'an bu zaman kaçıncı asırdayız diyor. İşimize geleni alırız, gelmeyeni uygulayamayız. E Kur'an-ı Kerim'de senin reddedebileceğin bir ayet mi var ya? Müslüman olarak. Nasıl Müslüman kalacaksın? Ve kötü kütübihi diyorsun, kitaplarına iman ettim. Kur'an'da olan bir şeyi nasıl reddedersin? Ama cami cemaatinden bunları duyduk değil mi? Duyduk. Bazen de gördük. Bazen de gördük. Ama öbür türlü en kötü yerlerde de Allah kurtarsın biz kötü yoldayız diyenleri bulduk. Şimdi hangisinin efendim döndürmek daha kolay? Kötü yolda olsa, günahkar olsa ama günahkar olduğunu bilse bunun tevbe ümidi kuvvetlidir. Ve çoklarında döndüğünü görüyoruz. Çünkü onlar kendilerini hidayette sanıyorlar mı? Sanmıyorlar. Ne durumdasın? Çok bozuk vaziyetteyim diyor. İşte o hidayette sanmıyor. Ama şimdi gittiğin zaman ilahiyattan bir profesör Allah'ın sıfatları yok diyor. Kabir azabı yok diyor. O yok, bu yok, Mehdi yok, Deccal yok. Bir şey yok. Bir ben varım diyor. <gülüyor> Hoca efendi. E şimdi bu adamı döndürmek kolay mı? Zor. Çünkü kendini ne zannediyor? İdadya zannediyor ben diyor. Hafızım diyor. Hafızan ne yapalım ya? Kur'an'da kamera azabını okuyorsun. Manasına inanmıyorsun. Ben ne yapayım ne hafızlığın? He? Hocayım diyor. Şu kadar diploma aldım. Şu kadar kitap yazdım. Master, jaster, <gülüyor> Doçentlik, profluk. Neyse bir şeyler yapıyorlar öyle. E Hidayet üzere olanlar var. Allah sayılarını artırsa. Ay. Ama bir kısım da böyle çıkıyor. Eşini bunu düzeltebilir misin? Niye? Sana diyecek ki Bir Fatiha oku bakayım. Sen de başlayacaksın. Talimin, tecvidin bozuk. Kıraatın zayıf. Adam memlekette ağzını burnunu düzeltmiş çocukken. Medreseci bunların bir kısmı da. Eee? E senin Fatihada 40 yanlışını bulur. Ama senin itikadın düzgün, onun itikadı bozuk. Ne yapacağız? Şimdi sen bu e, ilmin de az, ona bir cevap verecek ayet hadisi de okuyamayacak durumdasın. Nasıl döndüreceksin? Adam kendini hidayette sanırsa tehlike burada. Eli sünnet dışı kaç fırka? 72 fırka. 72'nin içinde de ne kadar var? Bir Şia'da 24 fırka var. Bir şi Şia'nın içinde 24 fırka var. Öbürlerini sen hesap et. Bozuk bozuk değişik değişik mezhepler. Ya bunların hepsi kendini ne zannediyor? Tek hidayette biziz. Ya Onun için bunlar bunlarda sıkıntı var. İblis ne diyor? Hadis-i şerifde geçiyor bu. İblis'in sözü. Ehlek tün nasebid zünubi İnsanları günahlarla batırdım diyor. Ocaklarını batırdım. Ocaklarını yaktı zaten adam. Öldü mü cehenneme gidecek? Her tarafı günah. Fakat ve ehlekuni bilâ ilâhe illallah ve istigfar. Onlar da beni helak ettiler. Ne ile helak ettiler? Ya günahları yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bir kelime-i tevit okuyor. Buyurun. La ilahe illallah. Muhammedur Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kelimeyi de bir tane okusa ihlas ile la çekecek, La'yı uzatması lazım. La ağzını açacaksın ve L gibi yapma. Öyle L varsan elbette manası olur. La yok demek. La L gibi yapma sakın. Biraz bizim Karadeniz'den Bağdadi Leyla derler. Tövbe estağfurullah, de berbat bir şey Leyla olur mu ya? Ağzına şöyle bir şey koy mu baraka adam. La alış biraz. Med daha da uzatacak diyor. Onu biraz çekersen çok iyi olur. İman selameti bakımından, kalbin masivadan, Allah'tan gayri dertlerden, e, inanç, batıl inançlardan arınması bakımından. Tabi usulüyle, seyri sülük usulü tarikat derslerinde olursa daha farklı. Rabıta olursa daha farklı. Tesirin artması bakımından. La ilahe illallah. İllallah. İllallah demeyin. İllallah. O da bir elif. mett tabii tabi bir elif. Allah lafz Celal bir elif çekiliyor. İllallah olursa yarıma da altına düşer. O da Allah'ımızın ismini. Yanlış okumak. Ne gibi? Ahmet Efendi, Ahmet Efendi demek gibi. Ayıp bir şey. La uzatın. La ilahe illallah. O bir elif en az orada da çekersiniz. Bunu böyle okusa ben kâle la ilahe illallah ve meddâ hedemetle ve arba'a teâlâ fin hadislerindendir. 4000 bin büyük günahını bir tanesi kırar geçirirdi. 4000 bin büyük günahın. İşte onu öyle okumak o ihlas. Şimdi iblis ne diyor? İnsanları günahlarla batırdım, onlar da beni La ilahe illallah diyerek, bir de istiğfar çekerek batırdılar diyor. Akşama kadar adama günah işletiyorum. Oo, oh, tulum çıkarırız bu seçimde. Doldurduk diyorum. Bu adamı cehenneme yuvarladık diyorum. Adam ikindiden sonra geliyor, akşama yakın. Akşamdan evvel camiye oturuyor, abdestini tazeliyor, oturuyor. Tesbih alıyor eline. Sübhanallahü bihamdi, sübhanallahü bihamdi. Yüz kere bunu okusa. Estağfirullah en az yetmiş kere. Yani hakikaten af istiyor Allah'tan. Bir de bakıyorum diye bütün gün yaptırdıklarımı sildirmiş. Biliyorsunuz günlük, haftalık defterler dosyaların Allah'ımıza arz meselesi. Enya'tinde ne diyoruz? Geliyor işte sene sonuna geliyoruz. Hicri Hicri sona da geliyor. Zülhicce ayı son ay. 12. ay. Değil mi? Hicce i̇şte Zülhicce giriyor birkaç gün sonra. Muharrem Hicri yılbaşımız geliyor. E şimdi orada sene sonunda bir dua öğretiyorum size, değil mi? Onu okuyorsun geçen seneyi temizliyor. Sene başında okuyorsun öbür seneye mevla koruma veriyor şeytana karşı. Ondan sonra Arafe günü geliyor şimdi. Haftaya anlatacağız onları. Haftaya ki sohbeti aman kaçırmayın. Terbiye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesinin vazifeleri. Nehar kurban Bayram gecesi. Bu on geceleri şimdi kısaca anlatacağım. Haftaya da o son üç gece üzerinde duracağım. Namazları, oruçları, ibadetleri, zikirleri vesaire vesaire. O haftaya çok mühim. Çünkü senedeki beş gece ibadetle ihya eden kesin cennete girmesi vacip olur. Beş gece senede. Üçü önümüzdeki hafta anlatılacak. Geliyor önümüzdeki hafta. Üçü 5 peşe, terviye gecesi, arafa gecesi, kurban bayram gecesi. Bunlar anlatılacak. E şimdi, arafa gününün orucu nasıl? Yine o arafa günde çok anlatacağım hadisi. Sahih müslim hadisi ya, sahih müslim. Arafa günün orucu Yükeffirü senetel maziye ve senetel müstakbele ve senetel kabile Yani yükeffirü velleti ba'deha Arafa günü oruç tuttun, yani şimdi bayram 4 Ekim, 3 Ekim Arafedir. Tam da Cuma'ya geliyor. Eğer ki Arabistan'da mızıkçılık etmezse, iki de bir takvimleri değiştiriyorlar. E bu sene haç ekber olur. Yani Arafat Cuma'ya rastladığı için 70 açtan eftal diye rivayetler var. Arafe günü Arafat'ta Hacılar Arafat'ta Cuma gününe denk gelirse 70 açtan eftal olduğuna dair rivayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inki de öyle denk gelmiş. Bir kere hac yaptı veda hacında Arafat Cuma idi. Evet. Bize nasip oldu bir evvelce falan. Şimdi tabii kuvvetimiz yok. Gidemiyoruz. Halimiz yok. Gidenler Allah kabul etsin. Kolay etsin. Bize de dua etsinler. Allah yollarını açık etsin. Selamet versin. Amin. Ee, şimdi Arafa günü, yani bu seneki, bu tak bizim takvimdekini konuşuyoruz. Cuma. Gen, kendisinden evvel geçen seneyi siler süpürür. Sahih hadis, sahih. Kendisinden evvel geçen yani geçirdiğimiz sene neler yaptınsa ne çanaklar kırdın, ne sütler döktünse hepsini sildirin. Ama bir şey var. Farklı bir şey. Nedir o? Kendisinden bir sonraki seneyi de sildirin. E ya ben daha yapmadım ki ne yapacağım belli değil. Allah kime nasip ediyorsa onun ne yapacağını bilerek nasip ediyor demek. Bu ne manaya geliyor? O kişi tevbesiz kalmaz, günah işlese de mutlaka onu tevbeye muvaffak eder. Ve tevbesiz bir günah, ahirette defterine o günah çıkmaz. E nasıl çıkmaz? E günah peygamber değilsin, masum değilsin ama günah yapsan da tevbe kapısı açık olduğuna göre. Tevben kabul olur mu olmaz mı da garantin yok. Ama arefe günü oruç tutarsan kendinden sonraki seneleri yapacaklarında tevbe ettiğinde kabul olunacağı garanti oluyor bu hadise göre. Sildirir diyor. Demek tevbe de nasip edeceğin Mevla'nın kesin oluyor. E sen ona güvenip de günah işleme. Ama ben daha uyanıklarını da biliyorum. Niye? Hoca efendi diyor ben şimdi diyor geçen sene tutmuştum diyor Arafak. E o diyor bu, bu senede kendisinden sonrayı da düzeltti ya. E ben zaten sıfırım diyor. Yani çok uyanıksın sen. Sen zaten sıfırsın ama bundan sonraki Önümüzdeki seneye de sıfırsın. Boş kalıyor önün. Önüm boş kalıyor. Geçen sene geriyi temizledin desen önüm boş kalıyor. Sen aslında çok uyanık adamsın yani. Kar zararı bilirsin. Beş kuruş için on takla atarsın sen. Bunu nasıl anlayamadın yani? Önüm boş kalıyor. Bu arefeyi tutmayınca. Anlatamadık mı? Bu sefer oradaki günahların sildirme garantisi kalmıyor. Onun için sağlığı saati yerinde olan ayrı bir şey. Ramazanda oruç tutamayan Arafa günü nasıl tutsun? Adam zaten kasta. Ama insanlar beni helak etti. Bir kelime-i okuyorlar dört bin büyük günah çildi. Bir istiğfar hani bazı istiğfarlar var biliyorsunuz. Dualarım kitabımda çok. Yatar tut namazdan sonrasından estağfirullah. Ellezi ilah ilah ilahı El Hayy el Kayyum ve etûbu ile. Şunun manasını düşünerek üç kere okusa yatarken veya herhangi bir zamanda da var başkan hanımlar. Gufralu. Belki anneden günahı ekser mezbedi bahar. Denizlerin köpüklerinden fazla günahları affedilir. Ve inkan kadhara min azam. kaçmış olsa ki en büyük günah, kebairin en büyüğü yine affedilir. Yani böyle hadis şerifler var ve Tirmizi'de falan kötü müsitte hadisleri Dolayısıyla şeytan ne diyor? Ben diyor bir kürek ileri, iki kürek geri. Böylece sahili bulamam diyor. Yani onun sahili ne? Seni cehenneme atmak. Cehenneme seni atarsak o da rahat edecek. E şimdi nasıl atacağım? 3 beş günah, 50 günah, 100 günah, 1000 günah, bilahi alellah, bir estağfirullah, bir namaz, bir cemaat, bir sohbet, bir cikir gitti. Şeytan da o kadar boş mu? He? İblis olmak kolay mı? Felemma ra eğitü Ben de kendime çözüm buldum diyor. Yani buraya gelmeye çalışıyorum. Bir saat olmuş lafı. Oradan oraya, oradan oraya. Ne zaman bu durumu gördüm, baktım ki bende bir şey kalmıyor. karım kalmıyor yani. Kar değil ki cepten yiyoruz yani. Ehlektüm bil ehvâ'i Ben onları İtikadi konulardan nefislerinin arzularına göre sünnette ve cemaatte, ehli sünnet ve cemaatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ve sahabe zamanında bulunmayan yeni inançlarla batırdım diyor. Ne gibi? Kader yok gibi. Ne gibi? Alın yazısı yok gibi. Ne gibi? İşte efendim hadis-i şeriflerde beyan edilen kabir azabı yok gibi. Deccal yok gibi. Bunlar hep sahih hadisler. Ben bunları diyor inkar ettirerek veyahut ona kafir dedittim. Buna kafir dedittim. Müslümana kafir diyorlar şimdi. Ondan sonra Müslümanları kesmeye başladı. Müslümanım diyenler. Ya, Hazreti Ali'yi öldüren adam Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi keramallahu efendimizi öldüren adam eşkal ahirin bu ümmetin en bedbaht adamı. Adı neydi? İbn-i Mülcem'di. Bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor Men eşkal evvelin Önceki ümmetlerin en bedbahtı kimdir ya Ali? Diyor Allah Resulü alem Allah Resulü bilir. Diyor Akırun ne akadır. Salih aleyhisselamın devesini boğazlayan Ki Kur'an-ı Kerim'de de idim be'fe eşkaha Ümmetlerin en bedbahtı Atıldı gitti Allah'ın devesini kesti Peki mena eşkale ahirin bu son ümmetin en bedbahtı kimdir? Allah Resulü Alem. Allah Resulü bilir. Seni öldürüp sakalını kana boyayacak olan melundur diyor. E şimdi bu ümmetin en bedbahtı. En bozuk adam. Bu adam hangi mezhepten? Haricilerden. Haricilerden. Şu anda uzantıları var mı? E kesip doğruyorlar ya şimdi. Kıtır kıtır. Bunlar hariciler. el khavaric kilab hariciler işte ona kafir buna kafir ona mürtet Müslümanlara dinsiz derler. Hazreti Ali'ye kafir dediler ya. Ve Hazreti Ali'yi öldüren niye öldürdü? Allah rızası için öldürdü. Sırf kafir birini temizleyeyim diye. Bu ümmet Hazreti Ali'den kuldurtulsun diye öldürdü. Bu zihniyet şu anda yine var mı? Ümraniye'de biraz fazlalıkça mevcut olduklarını duydum da. Orada bir tarikat elinden bizzat var. Bizim cemaattan olmasa da tasavvufeli Müslüman bir adam. Adama ne diyor ne demişler biliyor musun? Bir karışsın demişler ortalık. İlk sizi keseceğiz. Çünkü onlar bizi mürtet kabul ediyor. Niye mürtet? İşte Ebu Belen Ensari'nin yüzü süyürmetine değince yavru oluyormuşuz. Bu sefer mürtet olunca diyor yavru bırak mürtede bak diyor. Bu sefer evvelen Müslümanları öldürecekler. He? Görmüyor musun Suriye'de? Hür ordu, muhalifler dediğimiz el sünnet vel cemaat, mübarek insanlar değil mi? Onları öldürüyorlar, uçurumdan aşağı atıyorlar. Niye bunlar mürtet olmuş? E ne yapmış adam? Ya Allah ya Muhammed demiş. Ya Muhammed de, sahabe de ya Muhammed diyor. Öldükten sonra dedim Sahabe de öldükten sonra dedi. Yamame vakasında Resulullah sağ değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Kesir tefsirinde sizin de haliminiz. Koca İbn Kesir nakledi. Va Muhammed Ey Muhammed yetiş dedi sahabe. Zora düştüler harpte, ey Muhammed yetiş, sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat istediler. Yaratan ancak Allah'tır. Allah dostlarına yetki vermiş. Ya Bunda ne var kafir olacak? Yaratan Allah dedikten sonra bir adam kafir olur mu ya? Doktorun elinde de şifa yaratıyor. Bir adam doktor bana şifa verdi dese kafir olur mu? He? Bakılır. Niye bakılır? Eğer bu adam ateistse, yani hiç Allah'a inanmayan bir adamsa, Doktor bana şifa verdi derken ne manayı kastetmiştir? Hakiki manayı kastetmiştir. Çünkü Allah'a inanmıyor. Ama bir Müslüman derse ki bu doktor bana iyi geldi şifa verdi derse bir Müslüman. Biz ona kafir dermeyiz Demeyiz. Niçin? Müslüman olduğuna göre bu adamın maksadı nedir? Bu adamın maksadı Allah yarattı bunun elinde sebep etti. E dolayısıyla Müslümanın lafını doğru mahmele hamletmek lazım. Müslümanın lafını gavur gibi yormamak lazım. Allah'a inanmayanın bu lafı. Onda da şirke düştü denmez. Adam zaten ateist. Nereden şirke düşecek? Ama onun isnadı hakikattır. Şifayı doktora isnat ediyor. Onunki hakikattır. Çünkü neden o Allah'a inanmadığından? E bizim isnadımız nasıl olur? Mecaz. Ne demek mecaz? Allah yarattı bunu sebeb etti. Demiş oluyoruz. Ama kısa konuştuğumuzda bu ilaç bana iyi geldi. Hadi bakalım. İçtik bir hap ağrımız durdu. İlaç benim ağrımı durdurdu. Cevrum olduk şimdi. İlaç yaratan Allah'tır. Allah ilaçta sebep kalketti. etti. Öyle mi mi şimdi? Müslüman olduğumuza göre bunun manası açık değil mi? Allah'a inanan kişi başka şeye yaratmak istihade edebilir mi? Haşa vekeller. E durum bu. Fakrüyum katli adil mi? El-havariç kilabun Hariciler cehennem köpekleridir. Onlarla rastlarsanız at ve irem kavmi gibi onları katledin. Onların öldürdükleri şehit olur. Onların öldürdükleri de şehittir diyor, hadis şevle. Çok mesele var bu hariciler hakkında. E şimdi şeytan ne diyor? Baktım ki günah işletmekle, içkiyle, kumarla, faizle, fuhuşla ben bu milleti cehenneme dolduramayacağım bu Müslümanları. Çünkü tövbe ediyor, istiğfan ediyor, kelime-i temiz okuyor, temizlenebiliyor. Ben de ne yaptım? ehl sünnet dışı inançları bunlara aşladım. Ona hadisleri inkar ettiriyor. Ona mezhepleri inkar ettiriyor. Böyle işler. Peki so sorun nerede? <gülüyor> mesele şurada. Ondan da tevbe kabul oluyor mu? Oluyor. Adam 90 senelik gavur olsa iman etse kabul oluyor. Niye adam hariciydim? Efendim şiidim. Şimdi dönüyorum. Kabul olmaz mı? Ama mesele nerede? Mesele şurada. Onlara kendilerini ayetten, hadisten yorum çıkaran, kendilerine göre bir mana verdiren şekle soktuğum için onlar kendilerini nerede zannediyor? Hidayette zannediyor. Hidayette zannedince tövbe ediyor mu? Etmiyor. İşte ben diyor çözümü böyle buldum. Çünkü tövbe eden af oluyor. Benim de bütün mesaim boşa gidiyor. Tövbe etmeyeceği bir şey yaptırmam lazım. Tövbe etmeyeceği şey de ne? İtikat bozuklukları. Onun için şuradaki, buradaki dönüş yapar. İtikadı bozuk olan, e, ben de hocayım diyor. Ayet var. Nerede ne ayet var diyor. Errahman alel arşisteva. Rahman diyor arşın üzerine oturdu diyor. Tövbe ya Rabbi. Vehhabiye bak şimdi. Ya Allah oturmaz. Arş yokken Allah neredeydi? Arş sonradan yaratıldı. Allah mekana muhtaç. Değil. Buradaki istevanın manası bu değil. Bu müteşabihattandır. Allah bilir diyeceksin İnandım diyeceksin Allah'ın sıfatıdır şekil yok Bizim gibi oturmak kalkmak yok Şekil yok diyeceksin El üstünetin görüşü budur Ama şimdi bak Allah nerede Celle şahane ve celle celaluhu Her yerde de denmez Çünkü bu mekanlar yokken Allah var mıydı Allah'ın ilmi her mekanda Kudreti her mekana girer Ama zatı allah Teala'nın zatına her yerde denir mi O da denmez Mekandan münezzeh. Allah nerede diyor? Mekandan münezzeh. Anladı mı şimdi? Böyle diyeceksin. Peki sana şimdi ne diyor? Ama benim ayet var diyor. İsteva oturdu manasına da geliyor. Ama istevanın kaç tane manası var? Sen gittin oturduyu mu alıyorsun? Bir de sana diyor ki Benim öyle ayetlerim vardır. Manası kesin belli olmaz. Onun tevilini de Allah'tan başka bilen olmaz diyor. O ayeti düşünsene. Öyle ayetler var ki Teviliniz Allah'tan başka bilen olmaz diyor. E sen nasıl bu Atik erimeye garanti mana veriyorsun? Haşabi de oturdu diye. Peki Hünne ümür kitap Kur'an'ın temeli neyi teşkil ediyor? Velledi enzele kitap min ayat muhkemat. Manası net anlaşılanlara muhkem ayet deniyor. Hünne ümür kitap kitabın anası hangileri? Muhkem ayetler. Müteşabi kaç tane çıkan? 5 10 20 çıkar. Muhkem ayet 6000 küsur. Peki manası şüphelendiğin noktada nereye havale edeceksin? He? Muhkem ayetlere. Yok manası belli olanlar var. Şimdi burada oturdu manası Cık, sıkıntı. Yedullah Allah'ın eli. Bak demin innafetane ile açılış yaptık. Allah'ın eli haşa. Bizim gibi eli var mı? Olmaz. E yedullah diyor. Luka bak el diyor. Şimdi bunlar diyor Allah'ın eli var. Haşa ve kelle. Peki. ki -rabbi -ke. Rabbinin yüzü diyor. Mevla'nın yüzü olur mu? Haşa! Zatı olur. Peki şimdi buralarda madem mana karıştı, madem şüpheleniyorsun çünkü bunlar Allah'a yakışmıyor, kullara ait vasıflar. Nereye havale edeceğiz bu müteşabihleri? Kitabın aslına. Kitabın aslına dönüyoruz. Manasını net anladığımız bir ayet buluyoruz. Bulduk. Le misli şey'ün Allah'ın misli benzeri hiçbir şey, hiçbir mevcut olamaz o zaman oturur dedin mi misli oluyor, el dedin mi benzeri oluyor, yüz dedin mi benzeri oluyor, kendisi net buyuruyor ki benim mislim yok, o zaman manası anlaşılan varken sen ne müteşafiatı karıştırıyorsun İşte bunlar bu kafa işte şeytan şimdi buna bu kafayı verdi mi Allah nerede diyorsun ona? Gökte diyor. Ya gök ne? Hava dalgası ya. Allah nasıl kaplayacak bu? Mesela kürsüyü, kürsüsü bile gökleri yerleri kaplamış. Arş onu kaplamış. Mevla arştan da münezzeh. Hepsini o yaratmış. Sen nasıl dersin ki Allah Teala gökte? Gök dediğin şura. Ama onların itikadı bu. Kesinlikle Allah gökte demezsen seni kafir sayıyorlar. Evet. Ya ya ya. Mesele bu. Şimdi şeytan buna ne yaptı? Bir ayetten bir hadisten mana çıkarttırdı. O hadisi halbuki bu kadar ayet hadisi görmüyor. Bir yere takılmış, orada da itikadını bozmuş. Cisimlerin sıfatlarını haşa allah Teala'ya isnat etmiş. Şimdi sen bunu döndürebilir misin? Döndür döndürebilirsen. Yine sohbetlerin, ilmi derslerin televizyonda yapacağız inşallah. Yani reddiye dersleri olacak, itikadi konular olacak. İşte mesele, onlar kendilerini hidayette sanacaklar. Onun için de tevbe etmeyecek. Tevbe, ben günah yapmadım ki. Gidiyor adamı, Müslümanı suçsuz yere kesiyor. Niye diyor ki, ya Muhammed dedi diyor, gavur oldu diyor. Adamı kıtır kıtır kesiyor. Şimdi bu adam tevbe eder mi? He? Etmez, Allah rızası için yaptım diyor. Şimdi geldi Hazreti Ali'yi radıyallahu anh, şehit etti mi? Etti. Niçin şehit etti? Allah razı için et. Pişman olur mu bu adam? Tövbe eder mi bu adam? Etmez. Niye tövbesin? Hazret Ali kafir olmuş Ayşe. E adam kafası bu. Şimdi de aynı kafa. İnsanı orada suçsuz günahsız masum Müslümanı kesiyor. Veya Müslüman olmasa da senin kesmeye ne hakkın var? Bir adam Şii diye senin gidip onu kesmeye hakkın var mı? Bir adam Ezidi Yezidi neyse senin onu gidip kesmeye hakkın var mı? İslam'a göre sen neyi kesiyorsun? Hangi şartlarla bunu kesebilirsin sen? Seni bunu öldürmeye ne hakkın var? İslam'a göre insanın ölümünde kısas icap edecek, adam öldürmüş olacak da kısas tatbik gelecek o da İslam devleti lazım. Ona göre kadı mahkeme tecelli edecek, şahitler olacak vs. Adam, adam mı öldürmüş? Veya neyse. Sen bunu neye göre tespit ediyorsun? Önüne gelen cami cemaatine hepsi gavur diyorsun ya. Nasıl diyorsun bunlara mürtet Türbe ziyaretinden çıktılar, hepsi yavur diyor. E ne var türbe'ye mi tapıyoruz ya? İşte onun için esas mesele itikad bozukluğu amel bozukluğundan bin beterdir. Çünkü o zaman hidayette zannettiği için kendini tevbe lüzumu hissetmez ve böylece de şeytan isteğine nail olur. Şeytan kavuşur. Bizler elhamdülillah itikadımız tam ehli sünnet üzeredir. Bizim bu husuzda bir sorunumuz yoktur elhamdülillah günahlarımız vardır ama bunlardan da dolayı pişmanız hiç de memnun değiliz onun için de tevbe istiğfara devam etmekteyiz İnşallah şeytanın bizden umudu ve nasibi boşa çıkacaktır İnşallah. onun için derslere devam sohbete devam en mühim mesele geldik nereye efendilerimizin beyanıyla bizi mecbur bıraktılar cevap vereceğiz biz onun için bu Radyo işi kuruldu, şimdi bu televizyon işi kuruldu. Burada maksadımız ehli sünnet dışı fırkaları. Hakaret yok. Kargaşa yok. İnsanları böyle efendim sokak ortasında bağırmak, çağırmak, tükürmek, sümkürmek yok öyle bir şey. İlmiret diyeler. Rabbinin yoluna davet et Habibim. Bil hikmeti, hikmetle. Ben size hiç bu böyledir Top yumruk vurup hareket yapıyor mu? Ayet, hadis, ayet, hadis. Bir meselede saatlerce konuşuyoruz. Neden? Hikmetle, ince ilimlerle, vel mev'uzatil haseneti, en güzel öğütlerle, ve cadilun billeti ahsen. Sen onlarla nasıl mücadele et? En güzel olan yolla mücadele et. İnne rabbeke ve alemü bimen dalle sebil. Ve ve bil muhtedin. Senin Rabbin yolundan sapıtanların kim olduğunu da biliyor. Hidayet üzere kim sabittir onu da biliyor. Allah'ın bildiğine güvendiğimiz için biz rahatız. Ve müsterihiz. Ama insanlara da bir hidayet Allah yaratmasına bir sebep olabilir miyiz? Bundan dolayı gayret etmeliyiz. Ama ne yapalım? Bu yanlış lafları duyunca yani gök yere inecek kadar korkuyoruz. Sahabeye hakaretleri duyunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını, tahkirleri duyunca, bu kaderi inkarları duyunca, hem de Hanefiyim, Sünniyim, Müslümanım, Sünniyim diyenlerin yaptığını duyunca biz... Çatlayacak hale geliyoruz. Ama ne yapalım? Mevla'da ne buyuruyor? Fela halleki bâkâhûn nefseke. Alâ etârim. Habibim sen de kendi canına yazık etme. Bu kadar dertlenip, üzülüp, kederlenip de kendini efendim öldürme. İlle mü'minû bi'âdel hadîs Üzüntünden bu Kur'an'a bunlar niye inanmıyorlar diye bu müşrikler. Sen de canına kıyacaksın. intihar edecek duruma gelme. Ya ne yapalım? Bize de Mevla teselli veriyor ki sen darlanma. Ama tebliğini Yap. ve la ta'cen Sen onlar ne yapıyor diye üzülme. Ve la tekuf fi dayqin ne tuzaklar. Alenen şiyiyim dese sorun yok, şiyiyim dersin, konuşursun. Ama ben Sünniyim diyor. Sünniyim diye millet onu Sünni diye dinliyor. Ondan sonra kader yok diyor. Ya hangi ehli sünnette kader yok ya? Âmentüde ve kaderi okutuyor bütün gelmiş geçmiş ulema. Sakın onların hile ve tuzaklarından darlık içerisinde olma. Ve kümüne Sen seçdile edenlerden o. Ve bu hatta Sana ölüm gelene kadar sen yolunda Allah'ın ibadete devam et. Ama bu ne demek değil? Sen kendi işine bak. Kim ne yaparsa yapsın demek. Değil. Ya bildiğin amelü iman etmiş kullar. Aleykümselam Siz kendinize bakın. Şimdi siz kendinize bakın. Düzeltmeye bakın. İtikadınızı tasfiye edin. Amelinizi düzeltin. Tevbe edin. Kazalarınızı telafi edin. Borçlarınızı kulaklarınızdan helallım. Dilenin, yani işinizi düzeltin. La Siz doğru yoldaysanız, saputanlar size zarar veremeyecek. Peki şimdi bu ayeti yanlış anlayanlar ne anlıyor? Ben hiç geçmiyorum, kumar oynamıyorum. Ehli sünnet dışında da itikadım yok. E Öbür adam çıkmış, hoca kader yok diyor. Öbürü de ona inanmış ki diyor. Bana ne bundan? Birisi böyle yaptı bana. ama Sonra çok pahalıyor dedi. O da bir hoca efendiydi. Dedim hocam bak burada sıkıntı var. Şu şu insanlarda sıkıntı var mesela. Dedi bana ki bize ne bundan? Dedim sana çok şey bundan. Göreceksin. Ve gördü. Kaç kişiyi öyle göreceksin dediklerim gördü. Çünkü neden? Ehli sünnet dışı bir akım varsa bir cereyan varsa bunu sen kendi oluşumuna sokmayacaksın. Soktuğun anda buradan delik verecek yani açık verecek bu hesap. Çünkü elçilere uymuyor bu adamın itikad. Bu bana lazım. Neyine lazım? Şu işi güzel, bu işi güzel ama sen. Olmadı. İşte bak, sen, ben doğru yoldayım. E, bana ne saputandan? Aynı lafı şöyle oldu. Allah rahmet etsin, kabirin nur olsun. İyi mübarek adamı da ama bize ne bundan? Sana çok şey var bundan hocam dedim görürsün. Dünyada da gördü ölmeden. Ama sen doğru yoldaysan saputan sana zarar veremez. Bu ayeti yanlış anlıyorsun. Çünkü neden? Allah Teala sana diyor ki, kütüm kayrâmet nukrizetli naz. İnsanların karına yaratılan aleme çıkarılan en hayırlı ümmet gelmiş geçmiş ümmeti Muhammed'siniz sallallahu aleyhi sallam te emrûne bil maruf iyiliği emredersiniz ve te nemen al -munkar. kötülükten nehre edersiniz Anladın şimdi? Sen en hayırlı ümmet olma vasfını hangi şartla kazanıyorsun? Etliye sütliye karışmam diyerek değil iyiliği emredip kötülükten ne ederek Sen hidayette olursan sapıtanın sana zararı yok Ne demek bu? Sen iyiliği emretmezsen, kötülükten ne yetmezsen Bana ne bundan dediğin zaman hidayette oluyor musun? Olmuyorsun Çünkü hidayette olman için Kur'an'a uyman lazım Kur'an'a uyman için vazetmen, iyiliği emredip kötülükten neye yetmen Reddiye yapman lazım Sen reddiyeler yapmadığın zaman hidayette oluyor musun? Olmuyorsun. Hidayette olmayınca da sapıtanın sana zararı oluyor mu? Oluyor. Çünkü sana Mevla buyuruyor ki, hidayette olursanız sapıtanın zararı yok. Ben şimdi efendim, bu dinler arası diyalog safsatadır, sapıklıktır diye reddiyeler yaptın mı? Yahudi Hristiyan Ceyn girmez yaptın mı? Senelerce canımı paraladın mı? Bedeller ödedim mi? Kitaplar yazdım mı? Bütün Hayrettin Karaman'dan hepsine reddiyeler yazdım mı? Yazdım. Ondan sonra Şia'ya karşı bu kadar reddiyeler yaptın mı? Ama bir kitap hazırlamak icap ediyor. Ona çalışıyoruz. Çünkü delillerle beraber. Onların yanlış görüşlerini aktararak. Kur'an eksiktir demeleri gibi haşa. E bunlara, ama sözlü yaptık, yapıyoruz. Şimdi onların sapıtması bana zarar verebilir mi? Bana şimdi zarar veremez. Ama sen, hiçbir şeye karışmıyorum. Bana ne dediğin zaman sana zarar verir mi? Bir de bakarsın senin oğlun onlara gider. Bir de bakarsın senin hanımın onlara döner. Bir de bakarsın senin en yakının onların eline geçer. Ve sen onlarla anlaşamayacak, bir evde yaşayamayacak ve bir nikah altında bulunamayacak duruma gelirsin. Ve ben bunlara şahit oldum. İtikad bozuklukları insanların biliyorsunuz yuvalarını bile nikahlarını bile bozacak duruma geliyor. Şimdi bir kadın gelip diyorsa ki benim kocam kaderi inkar ediyor. Bunun nikahı var mı? Ben şimdi bunun nikahında durayım mı? Bu fıkha tealluk ediyor. Bu kadın bundan çocuk yapacak. Bu çocuk nesebi sahih midir? Meseleye giriyoruz yani şimdi. Ama bizim bir amentümüz var. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihisi var bunun. Hadislerde bu net geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de net geçiyor. İnna kulleşin halek nev bi kader. Her şeyi kaderle yarattık diyor. E sen bunu tevil et şunu yap bunu yap. Ben sana tamam direkt belki kafir diyemiyorum diye. Senin tevillerin var diye. E şimdi ben bu kadına nasıl diyeyim ki sen bununla evlen? Kaderi inkar eden adamla nasıl evlendiğim şimdi? Onun için siz hidayetteyseniz sapıtan size zarar veremez. Ama hidayette olmanız için vazifenizi doğru yapmanız olmanız lazım. E ben hoca değilim. E hoca değilsen anlattıklarımızı ulaştırırsın. Bu adreslere milleti yönlendirirsin. Kanalize edersin. Bu da o zaman ne olur? Bir hoca nereye yetişsin? Ama bu kadar insan bu işte gayretli olursanız inşallah Allah Teala sizlerin de neslinizi muhafaza edecek. Bizlerin de imanımızı muhafaza edecek. Şimdi Gelelim Önümüzdeki günlerle ilgili Kısaca bir faziletler beyan edelim Çünkü neden Bugün ayın kaçı On sekiz Yirmi beş Eylül Perşembe Zülikçi ayı giriyor Bundan dolayıdır ki Zülikçi ayı hakkında On geceler bilhassa Zülikçi'nin Başındaki on geceler hakkında Estağfirullah bismillah Vel fecri imsak vaktine Yemin ederim Güneş doğması değil, gün doğuşuna yemin ederim. Ve leyalin aşrin, on gecelere yemin ederim. Şimdi bu on geceler hangisidir diyor. Rasulullah sallallahu Teala Aleyhi ve sellem Efendimiz, Ahmet ibni Hanbel'in de müstedinde geçen bir hadis-i şerifinde ne buyuruyorlar ki, Bu on gece, Zülhicce'nin on gecesidir. Dolayısıyla ayet-i kerimede on gece diyor. Hangi on gece? Hadis olmadan bunu çözebilir misin? Çözemezsin. Namaz kılın diyor. Rekatı kaç? Farzı kaç? Bozanı, müfsidi Kur'an'da bunları bulabilir misin? Bulamazsın. İşte hadisi devreden çıkarttın mı dinmin kalmıyor. 10 gecelere yemin ederim. Ahmed Hanbel'in üstünde hadis ne buyuruyor. Bu Kurban Bayramı'nın ilk 10 gecesidir. Yani bayramdan evvelki 10 on gecedir. 10. gece hangi gecedir? Bayram gecesidir. Ve şef'i vel vetri, çifte teke yemin ederim. Onları haftaya konuşacağız. Çünkü terviye günüyle, araf'e günüyle, bayram günüyle ilgili o ayetin cümlelerinde rivayetler var. Mevla Teala bunlara niye yemin ediyor? Allah bir şey yemin ettiği zaman onun neyine delalet ediyor o yemin? O şeyin büyüklüğüne, faziletine, önemine delalet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle birçok yeminler var. Biz ancak Allah'a yemin ederiz. Allah'tan başkasına yemin etmemiz caiz. Değil Hatta şirktir. Ya biz Kur'an'a bile yemin edemeyiz. Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederiz. Kabe'ye bile yemin edemeyiz. Kabe'nin Rabbine yemin edebiliriz. Ama Allah Teala yarattığı şeylerden istediğine yemin edebilir. Çünkü Allah Teala kendi mahluklarına yemin ediyor. Neden? Onlara ne koymuş? Hasseler koymuş. Hikmetler, faziletler. Şimdi bu incirinden tut, zeytininden çık yani. Zeytine de yemin ediyor. incire yemin ediyor. Ama sen bir inciri bir zeytini incelediğin zaman dünyanın sonuna kadar zeytinin faziletleri, yağının faziletlerinden efendim doktor bile çıkmış ne diyor? 40-50 tane yiyin diyor. Sabah kahvaltıda acayip faydalıdır diyor. Bir kadın çıkmış. Anlatıyor. Doğru. Doğru, Doğru da işte tansiyonun yüksekse <gülüyor> biraz tuzlusunu yemem biliyor musun? Ben yine o doktora ilave bir şeyler biliyorum. Sen de suya koy tuzunu çıkar. Neyse tansiyon düşükse benim gibi ye. Ama sana zeytine yemin ediyorsa kıyamete kadar bütün faydalar nerede vardır? Zeytinde vardır. İncile yemin ediyorsa cennetten bir tane meyve geldi diyecek olsam buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem incir derim. Evet hadis-i şerifdir. Çekirdeği yok bir şey yok. Şuna faydalı buna faydalı birçok hadis-i şerif zikrediyor. Faziletler zikrediyor. Şimdi Mevla bir şeyi yemin ediyorsa orada ne var? Orada durman lazım. Burada da on gecelere yemin ediyor. Bu on geceler ne zaman başlıyor? 24 Eylül önümüzde, bizim önümüzdeki sohbetten önce yani. 24 Eylül Çarşamba'yı, 25 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece, ne gecesi? İlk gece. Zülichi ayının ilk gecesi. Aynı zamanda on gecelerin, on gecelerin de ilk gecesidir. Hazreti Ali Efendimizden gelen rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Zilicenin ilk gecesi kim doğdu? İbrahim aleyhisselam doğdu. İbrahim aleyhisselam doğduğu gece, bu önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağ. kendi kefareti Onun gününü oruç tutsa, yani önümüzdeki Perşembe'yi oruç tutsa, 80 senelik günahı olsa dümdüz. Yani bu tabii rivayetler çok. Dergide bunları hepsini yazdım sayfalarını bildireceğim. Şimdi hepsini ben anlatmaya vakit bulamayabilirim. Ama Ebu Sa'id radıyallahu atta rivayet Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid-i Ramazan, ayların efendisi Ramazan ayıdır ve azvamu'a hurmeten Haramlığı, yasaklığı ve günahların katlanması bakımından en büyüğü zülhiccedir. Zaten hacılar ne zaman ihrama giriyor? E zülhicceye ki, çünkü mecburen girecek. Mecburen dokuzuncu gün Arafat'a çıkması lazım. Yoksa hacı olamaz. Onun için bu on günlerde ekseri insanlar ihrama da giriyor. İhrama girince de yasaklar ne oluyor? Kat kat katlanıyor. Şimdi bir de kurban keseceklerin tırnak kesmemesi meseleleri var. Onu da anlatacağım. Sakın efendim, acele etmeyin. Onu öğrenin. Çünkü yirmi dört perşembeden evvel yani son çarşamba gün tırnaklarımızı keseriz. Tıraşlarımızda oluruz. Sakal tıraşı haram. Sakal tıraşından bahsetmiyorum. Üstünü altını aldırırsın. Bir tutamı geçen aldırırsın. Ondan sonra bayrama kadar e, tırnağımıza ve saçımıza dokunmuyoruz. Değil mi? Yani bu hususta müstahhaplık var, sünnetlik var falan. Onu da konuşacağım. Şimdi Allah Ebu Hureyna Allah'tan rivayet edilen hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İhtiar Allah azze ve celle az zaman allah Teala zaman dilimleri içerisinde bir seçim yaptı. فَحَبُّ الزَّمَانِلَ اللّٰهِ اَلَيْشُّرُ الْحُرُمُ En çok sevdiği aylar haram aylar. Kaç tane? Zam yapma mübarek adam. <gülüyor> dört tane. Minha arbaatun hurum, Haram ay dört tane. Bir tanesi tek, Recep'tir. Üç tanesi peş peşe, Zülkade. Zülhicce, Muharrem. Bunu ben diye diye diye, diye gündeme getirdim. Hiç bu konular konuşulmuyordu ha. Hiç haram aylar diye bir mefhum yoktu ya. Yani. Elhamdülillah. Şimdi zamanın en sevgilisi Allah'a neymiş? Allah haram aylar, dört tane. Ve abul-e Allah haram aylar dördün Allah'a en sevgilisi neymiş? Zülhicce. Bu giriyor Perşembe. Zülhicce. Ve ha bu zülhicce Allah Teala? Zülhicce ayı otuz gün. İslam'da ayı yirmi dokuz ya otuz, yirmi sekiz olmaz gök hesabı. Allah'ın bu aydaki en sevdiği zaman dilimi neresi? El aşrul evvelu minhu ilk onudur. Bu ilk onu burada alimler söylüyorlar ki Ramazan'ın son onundan bile eftaldir. Ramazan'ın son onundan bile eftaldir. Neden? Söyleyeceğim. faziletler e, birbirine bağlı ve takip edicidir. Şimdi. Bu mübarek 10 geceler. Özellikle tabi Musa aleyhisselamın mikatı da var ama birçok mesele var. Sade o değil. allah Teala Adem aleyhisselamın tevbesini bu on günlerden olan Arafe günü kabul etmiş. Biliyorsunuz Arafat'ta Havva annemizle buluşma meselesi. Arafe gününde. İbrahim aleyhisselama hullet halil olma hullet dostluk makamını on günlerde ihsan etmiş. kabe Muazzama'yı İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam beraber bu on günlerde. Bina atmış. Musa Aleyhisselam'la biliyorsunuz 40 gün. Ve vaedna Musa selatine leyleten ve etmemna bi'aşrin. 30 geceyi sözleştik. Musa Aleyhisselam kavmini Firavun'un elinden kurtarmadan evvel ne demişti onlara İsrailoğullarına? Biz seni Firavun'un elinde köleyiz. İbadet yapamayız. Yani siz kölesiniz. Namaz, abdest ne emir gelse yapamazsınız. Çünkü Firavun'un adamları, hanedanı sizi köle kullanıyor. E onlar dediler ki Allah'tan bize bir kitap gelsin, biz o kitapla amel edelim, cennete girelim, işte şunu yapalım, bunu yapalım. Musa Aleyhisselam da dedi ki, şimdi köleliğiniz bitsin, ben size o kitabı Allah'tan isteyeceğim. Ama köle insana yük gelirse altından kalkamaz. Ağası diyecek şuraya git, buraya git. Allah emretmiş bu saatte namaz kıl. Ağası gelecek bir tokat çakacak. Neredesin lan? Falan. E şimdi ne oldu? Dedi bekleyin. Tamam. Biliyorsunuz işte kıssalar uzun. Geçtiler denizden. Firavun oldu Musa Aleyhisselam'a dediler hani kitap? Ya dedi bu işler sipariş üzerine olmaz. Mevla muracaat ederiz. Mevla buyurur. Mevla da ne buyurdu? Zülkade ayında oruç tut. Musa Aleyhisselam'a dedi Tur dağına gel. Tur dağına çıktı. Yüksekte dağ. Ben çıkamadım. Gittim eteğine kadar gezi, şey ettim ziyaretler ama. Yukarıda mescit var. Musa mescidi yani. Ebu oraya Radıyallahu orayı çok tazim eder. O özel giderdi dağın başına. O mescitte yani tabi şimdiki gibi tuğlalı binalı mescid değil. Onun ibadet yaptığı mekan. 30 gün geceleriyle beraber oruç tuttu. İftar yok, savur yok. Musa Aleyhisselam çok kuvvetli ve dayanıklıydı. Buna sahur visal deniyor. Peygamberler yapabilir. Bizim yapmamız mekruh. Yapamayız ki zaten. Üç gün sonra Yoğun bakım Serum takmalarla beraber Oruç gitti Ondan sonra efendim 30 gün bitti Mübarek Mevla ile vaat edilen Saatte vaat edilen mekana gidecek Mevla mekandan münezzeh Musa mekanda Turdağına tecelli olacak Tevrat gelecek Musa arsiyam da gitti Bir ağaçtan misvak yaptı Çünkü ağzı çok koktu Oruç tutan açlıktan ağız kokusu olur Ya yani Mevla ile konuşacağım şimdi Bu ağız kokusuyla olmasın e ee, misvakla da ağzını, kokuyu, kerih kokuyu izale et. Giden. Mevlalam, mükaleme sırası geldi. Mevla Teala ona nidâ etti. Ya Musa, ma'alimte alimte. En khaluf femı's teala min rihil misk. Sen bilmedin mi ki oruçlunun ağzındaki o nahoş koku, yani insanların beğenmediği koku Allah katında misk kokusundan daha hoştur? E ne olacak ya Rabbi ben bilmiyordum. Ee, o zaman on gün daha oruç tutacaksın aynı koku geri gelecek. İşte o on gün bu on gün. Zürkade bitti. Ve abi aşrin on geceyle tamamladık. Fetembe mikatü rabbi erba'in Rabbinin mikatı tamamlandı. Kaç gece? Kırk gece. Ondan sonra kırk gece tamamlanacak. gel benden Tevrat'a. Tabi Musa aleyhisselamın işte o Mevla'yı görme heveslenmesi Rabberin ee, enzurileyk cemalini göster sana bakayım demeleri, sonra Mevla'nın dağ tecellileri, dağların eriyip gitmesi, değil mi? Bütün bu hadiseleri anlattığımız derslerde, bunların vuku bulduğu, bu mübarek mevsim, 13'ün birçok önemli, olayın yaşanmış olması hasebiyle, Davud Aleyhisselam, bir zellesinden çok ağladı, sızladı, onun da kırk sene sonra tevbis, mağfirete nail oluşu, yine bu on gecelerde, 13'ün bu on gecelerin, fazileti Allah indinde, çok çok çok. Şimdi bir hadis-i şerif okuyalım. İbn Abbas radıyallahu teala anh'dan rivayet ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buhari'de var, Müslim'de var, sahih kaynaklarda var. Ma'mine yamin el amelu salihu fihi inna hubbu ilallahi teala minadi liyamil asri. Salih ameller Allah'a sevgilidir. Namaz, oruç, zikir, Kur'an, sadaka, hayır hasenat her zaman makbuldür. Ama salih bir amelin Yapılması için Allah'ın en sevdiği mevsim nedir? Bu on günlerdir. Bu on günde yapılan bir iyi ameli sevdiği kadar hiçbir günde o kadar değer vermiyor. Hangi on günler yani eyyâmele aşam. Dediler ya Resulallah velel cihat fisebihilillah. Bir adam Allah yolunda cihada gitse başka günlerde. Başka bir gün cihata gitti. O da mı bugündeki ibadetten üstün olamıyor? Buyurdu ki velel cihat fisebihilillah. Allah yolunda cihat bile bugünlerdeki ameli geçemiyor. Yani namaz orucu geçemiyor. İlla araculun bir adamın cihadı geçebilir sadece. Karacı bir nefsi ve mali felmiyor cümbildel gibi bir şey. Canını çıkarttı Allah için, malını da aldı kimseye yük olmadı. Kendi parasıyla atını şeyini neyse ki imkanlarını kendi temin etti çünkü gidecek gelecek yol masrafları yiyeceği içeceğinde arkadaşına yük olmadı, devlete yük olmadı. Malıyla canıyla çıktı. Bir şey de geri dönmedi. Atı da boğazlandı yani Allah yolunda. Kendi de şehit oldu. Bu adam sadece bu on günlerdeki salih amel işleyeni geçer. Hadis bu harim istim ya. Böyle bir mevsim geliyor. Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlıyor. Onuncu gecesi hangi gece? Kurban bayramı gecesi. Ebuğreyr radıyallahu anh'tan gelen rivadette, bunu haftaya da tekrar edilebilir. Yâdilü <gülüyor> suyâmü külliyev minâbi. Suyâm sene, her günün orucu bir senenin orucuna denktir. Hele bir de, Perşembe, Cuma, Cumartesi ise, zaten birinci gün neyle giriyor? Perşembe. Perşembe, Cuma, Cumartesi üç günlük oruç ne orucu? Haram ayların tümünde fazileti olan. Hazreti Enes diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işitmediysem kulaklarım sağır olsun. Her kim haram aylarda, dört ayın herhangi biri de olur. Perşembe, Cuma, Cumartesi peş peşe tutarsa Ketebe Allahü'lü ibadete seneti. Bir rivayet iki sene ibadet, bir rivayet yedi yüz sene ibadet, bir rivayet dokuz yüz sene ibadet. Biz o rivayeti alalım, Allah zannımıza göre muamele eder. Dokuz yüz sene sıralı ibadet yazıyor. Şimdi bu zaten şeyden dolayı. E bir de Zülhicce'nin e, on günlerindeyse her günün orucu neye denk? Bir senenin orucuna denk. Her gün. Perşembe, Cuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmemiş Zülhicce'nin orucunu. Hiç terk etmemiş. Nereye kadar tutuyorsun? Arefe günü dahil tutuyorsun. Ancak hacca gidenler Arafat'ta tutmaları mekruhtur. Çünkü onlar zora girenler dua ve zikir yapamazlar. Halsiz kalırlar orada sıcak ve yorucu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfede olanların Arafa günü oruç tutmasını men etmiştir. Ama ben çok dayanıklıyım, çok güçlüyüm, oruç bana vızıltı falan. Hani hakikaten öyle kuvvetliysen bazı alimler müsaade etmişler. Hem Arafat vakfesinin zikrinden, duasından nemalanırsın hem de orucunda tutabilirsin diyenler olmuştur. Ama ekseriyetle şu anda %99'a orada o sıcakta Arafat'ta Haçta, ki oruç ne yapar? Yani dua yapma, yapamayacak kadar güçsüzlük verir. Onun için onlara mekruh fetvası tercih edilmiştir. Ama burada olanlar için dokuz dahil tutuluyor. Ama onuncu gün kurban kesecek misin kesmeyecek misin? Keseceksen kendi kurbanının etinden, ciğerinden pişirip yiyene kadar hasta masla değilsen, müsaitsen yemiyorsun. Ama kendi kurbanından hemen yiyorsun. Dolayısıyla 10. gün bayram günüdür. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Ama kendi kurbanının etine kadar da beklemek sünnettir. Ama ben zaten fakatim kurban kesmiyorum. O başka. Sen kesmiyorsan yiyebilirsin. Ekmek, peynir devam et. Herkes ciğer şey yiyecek hali yok. Şimdi her günün orucu bir senenin orucuna dek şuraya dikkat. Ve kıyam li kulli leheti minabı kıyam lehetil kadri her gecenin ibadeti, yani çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin ibadetinden başlıyor teheccüd namazı, yatsıyı cemaatle kılmak, sabah cemaatle kılmak gibi birçok kitapta, eserde yazdım, faziletli ameller bunlar itibariyle her gecenin ibadeti Kadir gecesini ihya etmeye denktir şimdi Ramazan'ın son on gecesinde kaç tane Kadir gecesi var? he? bir tane burada kaç tane? Bunu kimse bilmiyor. Onun için bu sohbetleri dinleyenler yükünü tutup götürecekler. Hadis Tirmizi'dir. Tirmizi'yi kütüb-ü sitte hadisidir. Kadir Gecesi'ne denktir diyor. Denktir ne demek? Eşittir. O da 83 sene 4 aya bedel. Burada var 10 tane Kadir Gecesi. Ya hocam ben zaten ben senede bir taneyi zor yakalıyorum. Burada da 10 tane lüzum yok. Bir tane de buradan yakalarım. Tamam. Yahu sen ne kadar zorarına uyanık adamsın ya. Dünyada yani bak şu işi yapana her gece yapana 1 milyon dolar deseler ya nereye koyacağım parayı 1 milyon dolar. Yarın gece de yapmayayım demez ha. Aynı işi yine yapar. Ya nereye koyacağım parayı evde yer kalmadı. Ya olur mu hoca paraya doyulur mu ya? Ne kadar olsa o da ihtiyaç olur. Tamam. O zaman o kadar Kadir gecesine de ihtiyaç var. Defterde çok amel lazım. Sen kaptırırsın. Hırsızın çok seni. Kıybet edersin gider, dedikodu gider, iftira gider, onu söversin gider, bunu döversin gider Bir de ahirete çıkarsın ki eli cebi boş müflis kalmışsın Onun için sen doldur kardeşim Millete de saldırma kardeşim O ayrı bir şey Muhafaza et Her gece Kadir gecesine denktir Ayrı bir cihetten düşünürsek Ramazan şerifin son on gecesinde Kadir gecesinin hangi gece olduğu belli midir? Yemin edebilir misin? 27. gece olduğuna bile yemin edebilir misin? Çünkü Ramazan'ın diğer gecelerinde de gezme ihtimali var mı? Vardım. Vardır. Ama bu on gecelerin Kadir Gecesi'ne denk olduğuna yemin edebilir misin? Niye dersin? İhtilaf yoktur rivayette. Tek rivayet var. Her gecesi Kadir Gecesi'ne denktir. Nasıl bir mevsim geliyor arkadaşlar? Kazanmak isteyenler için imkan bir daha yok. Bir daha seneye ya nasip. Bak geçen seneden bugüne ne kadar ölen oldu. Hastalık komada olan ağır hastalarımız var. E şimdi bunlar dua açlıyorlar. Hafız Osman Efendi abimiz, tesbihçi Rakip Efendi'nin babası, Hafız abi, validenin bu zat çok. Hafız Kur'an ehli burada da aşırı okurdu arasında gelir. Birden komaya girdi. Düştü yani beyin kanamasından. Allah mu acil şifalar versin. yani. Deva, derdine devalar ikram et. Şuurlarını iade eylam. Amin. Eceli geldiyse iman selameti husnu katimen Amin. Amin. Amin ya Rabbel Bak şimdi 10 gece geldi de hafız abi o kuransız durmaz zikirsiz durmaz için yani şimdi adamcağız yoğun bakımda yatıyor yapabilir mi şimdi ilk gece şunu kıl desek kılabilir mi şimdi yani illa ölmekte de şart değil felce olması var su var bu su var ne kadar insan devre dışı kalıyor her sene yani nerede bulacağız bir daha böyle bir mevsim kardeş haftaya buranın sohbeti ne aman Rabbi terviye gecesi bayram ne gün Cumartesi. Arafe ne gün? Cuma. Cuma. Terbiye ne gün? Perşembe. Perşembe. Bizim bu sohbetimiz ne gecesi? Arafe gecesi. Ya, Cuma gecesi olduğuna göre Arafe'nin e, gecesi olmuş oluyor. Ertesi gün yani Cuma Arafe olacak. Gece önce İslam'da. Arafe gecesi. Haftaya'nın bu sohbeti bir sene bir daha bulamazsın. Çünkü Arafe'nin illaki buradaki sohbet gecesine denk gelir mi? He? Gelmez. Bu sene Arafa gecesi, beş gece İhyadene cennet vacip olur buyurulan beş geceden biri haftaya bu gece. Hem de sohbet gecesi, hem de cuma gecesi, hem de on gece. Allah Allah Allah. Kaç dikiş oldu ya? Vur üstüne dikiş, dikiş üstüne ya. O zaman torbayı deldirmezsin o kadar dikiş olursa. Tamam mı? Kazandığını tutarsın. Allah muhafaza buyursun. Evet. Her gecesi Kadir gecesine dik. Ben size söylüyorum. Ebu Derda radıyallahu teala rivayet ediyor. Aleikum selam ey amel 10 günün orucuna devam edin. Bırakmayın yani bu perşembe başlıyor. Ve iktihar dua, istiğfar ve sadaka çok yapın. İş çoğaltın. İstifhar risalesi. Ne güne duruyor istiğfar risalesi. Alın okuyun bak İstifharat-ı Munkize. Kurtarıcı istiğfarlar. Hasani Basri'den var. Küçük bir kitap. Adamın ocağını kurtarır ya. Bütün derdimiz günahlardan başımıza bela geliyor. İstifharı çok yapın, sadakayı çok yapın. Çok verin 10 günlerde. Feyni semi'tu nebiyyekum Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin peygamberinizden işittim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kulaklarımla duydum diyor Ebu Derda Hazretleri. El veylu kel leyl li men hurime khayra ayami'l gecelerin 10 günlerin Hayırlarından, bereketlerinden, sevaplarından, faziletlerinden, mahrum olanlara yazıklar olsun, vay onların haline. Ben duydum diyor. Mahrum olmayan arkadaşlar, bir kere geldik bu dünyaya, burası çarşamba pazarı değil. Lahanayı bugün unuttun, bir dahaki hafta alırsın, pırasayı. Bu dünya pazarıdır, bir kere kurulur. Aldın, aldın, almadın, kaldın kardeşim. Dilenirsin ahirette, bir sevap için dilenirsin ahirette. Mizan da ağır gelirse günahların bir tane bile olsa yanarsın. Sevabı ağır getirmek için çalışmamız lazım. Aşar Radıyallahu Anh'dan rivayet. Resulullah buyurdu Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Men ile demiyali Ashridil Hacca Ziliccenin 10 gecelerinden kim bir geceyi ibadetle ihya ederse. Şimdi bu gece değil. Girmedi. Haftaya girdi mi? Haftaya bir sohbette ihya oluyor mu? Biliyorsunuz ki bir sohbette bulunmak Huzur-u meclis-i ilmeftel-i el Bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat nafileden üstündür. Bin rekatı kim sığdıracak bir geceye? Hızlı taramalı gibi kılanlar belki sığdırır. Patküt patküt kılıyorlar. Tadili erkansız namaz olmuyor. Namaz bedduacı oluyor. Öyle değil. Bin rekatı kim sığdırır bir geceye? Bir ilim meclisi bin rekat üstündür. Bin hasta ziyaretinden üstündür. Bin cenaze namazı. Bin uhud o kadar fazilet. Bir cenaze bir uhud o kadar cevap. E bin cenazeden üstündür hadis-i şerif. Onun için bir geceyi bile ihya atsa, haftaya e, on gecelerden bir geceyi ihya niyetiyle gelelim inşallah. Size ilave bir niyet söylüyorum. İlave bir niyet. Zaten Allah için geliyorsunuz. Namazı cemaatle kılmak için geliyorsunuz. ilim meclisi ayet hadisinde dolu mesele var. Buraya gelirken diyorum ya niyet ne kadar çok olursa her niyet cihetiyle fazilet farklı gelir. Ama haftaya bir niyet ilave ettik. Ben de niyet ettim inşallah. Siz de niyet ediyorsunuz haftaya on gecelerden bir geceyi ilimle Allah için ihya niyet et Kim bir gecesini ziliccen ihya eder ama on gecelerinden olan ondan sonrasını demiyor. فَكَاَنَّمَ عَبَدَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ Teala مَنْ حَجَّ وَاِعْتَ مَرَةً تُولَ سَنَةً Bir sene boyunca haç yapan, umre yapanların tümünün ibadeti kadar ibadet etmiş oldu. Bir sene boyunca. Bir adam senede bir kere haç yapabilir. Ama senenin her günü birkaç gün mekruh olmakla beraber senenin her günü ümre yapabilir. Bir adam bütün sene haccı yaptı. Geri kalanda o senenin tümünü devamlı ömre yap. Bitiriyor bir ömre daha. Bitiriyor bir ömre. Bitiriyor bir sene ömre. O bir gece haç yapan ve bir sene ömre yapana bedel Onun için haftaya büyük bir mevsimdir. İnşallah Rahman. Evet. Şimdi Kurban kesecek olanlar ilk on günde tıraş olmaması müstehap. Bunu dergimizin 82. sayfası ve 83. sayfasından okuyabilirsiniz. Mezheplere göre burada farklılık var. Ama ben hadis-i şerifi söylüyorum. Hadis-i şerif müslim hadisidir ve sahihtir. Ümmü selleve radıyallahu anhâ annemizden merviyedir. İzâ degaledil aşru on günler girince yani önümüzdeki geceden giriyor ha. Güneş eş batar batmaz çarşambanın güneşi girdi. Gece gir, giriyor. 10 güne girince. Ve ra'de ha'dün zahiye. Sizin biriniz kurban kesmek istiyorsa kurban kesecek misiniz? Ee, yani kesmek isteyenler var. Herkes kesemez, fakirdir. Kesecek olanlar için konuşuyoruz burada. Feleyeme semin şari ve tüylerine ve kıllarına dokunmasın. Yani burada efendim neye benziyor? Kurban kesecek kişi sanki kendisini azaba layık ve günahkar gördüğü için günahlarına karşılık ben kendimi de intihar edemem. Eski ümmette vardı. Fetuh bu ile bariqun faktulun Tevbe edin, kendinizi öldürün dedi mevla. Biliyor musunuz? Bakara suresi Kur'an'da ya o buzaya tapanlara. Kendinizi öldürün dedi. Velkum hayrulukum bari. Bu sizin için daha gayet. Biz nasıl öldüreceğiz birbirini? Geldiler karşı karşıya. Babası, amcası, oğlu, kızı nasıl öldüreceğiz ya? Mevla buyurdu ki bir bulut gönderiyorum. O bulut her tarafı örtecek. Girin birbirinize. 70.000 kişi o gün öldü. Onların tevbesini kabul etti. Musa aleyhisselam dedi, bütün ümmetim kırılacak ya Rabbi. Nasıl yapsak acaba? Tamam buyurdu. Onları şehit saydım, tevbesi kabul ettim. Kalanları da affettim. Tamam. E, bu Bakara Söylesi ayet olmasa siz bana hemen diyeceksiniz. Kaynağı ne? Kaynağı ne diyorum? Ebu Nuhaym diyorum. O ne? Pire'nin anası ne? <gülüyor> Mübarek adam. Cahil sen ne kaynak soruyorsun? Kaynak ne soruyorsun? Sen hoca sana bir şey söylüyorsa inanacaksın. Çünkü neden? Kaynağı söylüyor. Kaynağın ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bulacaksın? O kaynakları. He, bu ayet olduğu için rahat konuşuyoruz. Bakara suresinde. O zaman ben kendimi intihar edecek halim yok. E, günahlarım da çok. E, bizim ümmette de intihar haram. Hey kurban olduğum bize ne kadar acıdı. O zaman kendisinin fidyesi olarak o kurbanı kesiyoruz işte. O kestiğimiz kurbanın her uzvu bizim bir uzvumuza karşı cehennemden ne oluyor? Fidye oluyor mu? Fedailer abi hani azim büyük bir koçla İsmail'i kurtardık, fidyesini gönderdik diyor Safat suresi. Bizim de kurbanlarımız bizim için nedir? Fidyedir. Şimdi vücudunda kıl ve tırnak kesmemekle en küçük parçalarının daki Kurbanın parçaları, tüy, tüyleri, tırnakları karşılığında ateşten azat olmasını istiyor. En ufak bir zerren bile ateşe gitmesin. Üzerinde on üçün, on gün üzerindeki tüy, şey kalsın ki onlarla birlikte kurbanı kessin. Olan uzuvlarının fidyesini vermiş olsun. Böyle bir hikmet zikrediliyor. İmam-ı Nebevi, Müslümin şerrinde, i̇mam Münavi, Feyzul de zikrediyor. Ama ve lakin şimdi buradaki mesele nedir? Said İbni Müseyyeb, Rabia, İmam Ahmed İshak bunlar demişler ki kurbanını kesene kadar 10 gün girince kurbanı kesene kadar tüyüne, kılın tırnağına dokunması haram demişler. Tehlikeli bir şey. İmam Şafii haram değil, tenzihen mekruh demiş. İmam-ı Azam Efendimizden bir görüş var, mekruh değil. Fakat alimler diyorlar ki İmam-ı Azam'ın bu görüşü de zahiri rivaya kesin bize ulaşmadığından Onda da garantili değiliz. Mekruh değil dediyse de bu görüşün e, kaynağı kesin değil demişler. O zaman İmam Malik'te mekruh olduğu görüşü var değil görüşü var. Bize düşen ne? İhtiyat. E bir adam bunu yapıyorsa tıraş oldu gitti cuma gün. Sen bu adama haram işledin diye kalkıp itiraz etme. Velakin böyle bir ihtilaf varsa ihtilaftan kaçmak da müstahapsa e, dolayısıyla ee, burada Efendimiz sallallahu aleyhi sahih hadisinde kurban kesmek isteyenler dokunmasın diye de sahih hadis varsa anladın bir de şu var İmam-ı Azam Efendimiz de illa tıraş olun o gün inadına demiyor ki şimdi dikkat et o zaman burada ne var? burada bütün mezheplere riayet Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri e, ne yapardı? bu meseleyle amel ederdi hacca giderse giderdi, hacca gitmezse bu son on gecelerde camide itikafa girerdi aynı ramazan gibi biz girmişiz yani efendiler itikafa girerdi ve on gece girdiği zaman on gün tıraş da olmazdı artık Tırnakta kesmez ama şimdi siz diyorsunuz ki hoca efendi bayramla biz nasıl çıkacağız tıraşımız mıraşımız bozuk artist misiniz ya Allah Allah ne olacak notunuzu mu kesecekler paranızı mı kısacaklar e, bayram gecesi de olamıyorsun. Kurbanını kesene kadar tıraş Olmuyorsun. Tırnaklarında gezmiyor. Bu bir sünnettir. Bu bir müstehaptır. Bazı mezheplere göre bunda sakınca da vardır. Onun için onların da ihtilafından Kurtulmak için bu husustaki Fetvalar, hadis-i şerifler, Kaynaklar, rivayetler, derginin 82 ve 83. sayfasında Mevcuttur. Burada kaynaklarını Görebilirsiniz. Daha merak edenler Amel edebilirsiniz. Şimdi bu mübarek on günler Perşembe girince biz akşamına sohbet demeyiz. He? İlk günü Perşembe mi oluyor? He? Yok, Çarşamba'dan gece ilk giriyor. İlk günü? Ama Çarşambayı Perşembe. İlk gece mi? Evet, anladım. O zaman biz Perşembe gününde e yani birinci günün peş başında burada buluşuyoruz ya. Daha çok rivayetler kalmış oldu. Onlarla amel edersiniz inşallah. Şey, şunun fazileti, şunun fazileti, şunun fazileti. Ancak namaz meselelerinde geçebilir. Onu söyleyelim. Namazlarında ilk gecenin namazı var. Yani çerşembeyi, perşembeye bağlayan gece. 74. sayfede efendim o namaz, faziletli bir namaz zikrediliyor. İki rekat kılınıyor. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir kafirun suresi okunuyor. Bu ilk gecenin namazıdır. Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Ondan sonra ilk cuma gecesinin namazı var. Hatırlatır mısınız? Haftaya. İlk cuma gecesi ne oluyor? Haftaya ki gecemiz oluyor bu sohbet gecesi. Orada o namazı tarif ederiz. Sonra efendim e, bir mübarek çok faziletli bir namazı var. Her gece kılınabiliyor ama arefe gecesi kılınırsa ondaki bütün faziletler ve bir anda nail olunuyor. Şimdi... Bu mübarek konular, buradaki daha birçok faziletleri derginin son bölümlerinde okursunuz. Oruçları hakkındaki faziletlerinden tutun, ibadetlerini okursunuz. Ancak zikirler başlıyor. O mübarek zikirler, zikri çok yapın. Bu mübarek zikirler de, Efendim, Diğer kitaplarda yazamadık, dergide de yer kalmadık, kurban risalesinin sonunda yazdık, oradan okuyorum. Perşembe günü başlıyoruz inşallah. Bu mübarek günlerin zikirleri kadar, eftal zikir senenin hiçbir günlerinde kimseye nasip olmamış. Demin duydunuz hadis-i şerifi. Bu zikirler beş tanedir. Bunların her biri yüzer kere okunuyor. Büyük Veli Umeyr el-Leyfi radıyallaha rivat ediyor. allah Teala İsa aleyhisselama beş dua hediye etmiş. Cibril aleyhisselam bunları bu on günlerde getirmiş. Ve ey İsa bu beş dua ile duada bulun allah Teala nezdinde bu 10 gün ibadetinden daha sevgilisi yok. Birincisi, 148. sayfa, Kurban Risalesinden başka hiçbir kitapta bunu yazamadık, yazmadık yani. Vakitte olmadı, yerde olmadı, kal. Kurban Risalemizin 148. birinci zikri okuyoruz. Beraber okuyalım, bismillah. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Leul mülkü ve leul hamdi yuhyi ve yumit bi'edihil hayr ve ala kulli şeyin kadir. Bunu kaç kere okuyorsun? Yüz kere okuyorsun. Bunu yüz kere okursan, bunu tabi bu hususta Bukhari'de de bir hadis-i şerif var. Bu on günlerle ilgili değil ama sadece bu zikrin yüz kere okuması hakkında. Havariler soruyorlar. Bunları okuyanın sevabı nedir? Buyuruyor ki, birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel o gün yer halkından kimsenin defterine yazılmaz. Kıyamete çıktığı zaman o gün itibariyle o günün sevapları en fazla hasenatı dünyada kimin? Dünyada. Dünyada şu gün yaşayanları konuşuyor tabii. Ölmüşleri bir şey yapamaz da. Dünyada mesela bu önümüzdeki perşembe yarın ahirette mizanda çıkıyor. Bu Zülüçay'ın işte Hicri Senen'in şu günü en fazla hasenatı olan kim diye sordu. Adam neler yapmış öbürü neler yapmış o gün herkes bir şeyler yapmış. Orta Mekke'de olanlar var zaten yanaştığı vakit haç, umreler şeyler Öbürü milyar trilyar sadaka vermiş Yok En fazla hasenatı olan bu zikri yüz kere yapandır Ancak ilaveten iki üç daha yaparsa Mesela yüz değil de yüz beş yüz on O onu geçiyor Bu birinci zikir Bu her gün var ha Bukhari hadisidir Ama bu on günlerde olursa Allah'ın ameli salihi en çok sevdiği Günler hangi günler? 10 günler. İkinci zikir bu acayiptir. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vehdeu la şerike leh. İlahen vahiden, sameden lem yettehid sahibeten ve la Bunu zaten sabah namazından sonra bir kere okusam bir milyon hasene var başka hadiste. Fakat bu 10 günlerde bu da kaç kere okunuyor? 100 kere. Havariler soruyorlar. Buyuruyor ki İkinci zikri yüz kere okuyana allah Teala bir milyon hasene yazar bir milyon günahı olsa siler cennette on bin derece yükseltir on derece değil on bin derece cennette ne var? Dereceler var. Dünyada derece var mı? Var. Şeyde bile ne var memurlukta? Kademe, terfi canları çıkıyor ki bir üstüne terfi olayım niye? Maaşına 500 lira ilave var O 500 lira ilave onun için önemli Terfi istiyor Değil mi? Şu zengin o daha zengin Şu A, o daha A. şu paşa o daha paşa öyle gidiyor gidiyor gidiyor Dereceler var Makamlar var, mevkiler var Peki ahirette dereceler var mı? Hava atmak bakımından Dünyanın üstün Ahiretin derecelerimiz. Dünyanın dereceleri, fani Ölmekle biter. Ölmeye de kalmaz. Adam bugün emniyet müdürü, yarın ihraç oldu. İhraç etmiyorlar mı şimdi? Baş müdür, ne forsu vardı adamın, bütün millet böyle. Ne oldu şimdi ertesi gün? İhraç. Ver silahını, çık dışarı. <gülüyor> ne oldu? Rütbe gitti. Her rütbe gidebilir mi? Kral olsan, Dünya Paşa olsan, bir, bir gelirler, bir hücum, bir savaş, devirirler mi seni? Ya Devirirler, in aşağı. Kaç tanesini idam ettiler mi? Kafaya, darbede geldi mi kafaya geliyor. Benim gibi kuyruklar kurtuluyor. Tabi, baş olma, kuyruk ol demiş. Büyüklerimiz. Feinler rase yehlik, kafa helak olur. Ve deneme yeslem. kuyruk kurtulur. Ne? Makam, mevki, rütbe istemeyeceksin. Hiç bu işlere karışmayacaksın. Ben dervişliğimi yapayım. Kimin olursa olsun. Allah makam mevkii sahiplerine istikamet nasip eylesin. Amin. Amin. Onlara da din üzere hizmet etmeleri için duacıyız. Ama bize gerekmez. Dereceler nerede lazım? Dünyada bir derece için kırk takla atıyorsun. Maaşın bin lira artsın diye, terfi olayım diye neleri araya sokuyorsun? Yıllarca da uğraşıyorsun. Ahirette on bin derece, on bin derece şu on günlerde bunu yüz kere okumaya bağlı. 10.000 kardeş. 2 derece arası da yerle gök arası kadar. Hadis-i şerifte sahih hadisde diyor ki bir alt derecedekiler bir üsttekilerine nasıl bakacak? Sizin yıldızlara baktığınız gibi bakacak. Nehlecende evet sahih hadis. Buradan nasıl biz yıldıza bakıyoruz? Alt tabakadaki oraya bakacak. Yalnız işte orada üzüntü yok. Üzüntü olsa kıskançlıktan vay bizim Ahmet oraya çıkmış he. Nasıl çıkmış ya? Kendini yer ahirette kıskançlık olmayacak çünkü üzüntü gerektirir cennette de üzüntü yok ama yine de imrenme var mı e istemez mi yukarı çıksa ne kadar yükselirse peygamberlere o kadar yakın en üstün dereceler kimlerin aleyhmus salatü vesselam enbiyanın e sen ne kadar derecen yüksek olursa o kadar onun için bu zikri yapalım mı ya ne olacak 10 dakika otur be otur bir secca diye bir Allah tebe kardeşim Manalarını verdik. Yalnız manasını bilmeden huzur tamam olmaz. Türkçeleri burada yazıyor manas. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Tek bir ilahtır, her şey ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Eş ve çocuk edinmemiştir. Yani bu deminki zikrin manası bu. Arapçada iki satır Türkçe mana verelim deyince beş satıra çıkıyor çünkü. Türkçenin şey yaz, kelime haznesi Arapça gibi değil. Bir kelime bazı iki satırla tercüme edebiliyoruz Arapçada. Durum bu. Yüz kere okuyoruz inşallah. Öyle de bizi zikir giri mübarek. Hiç takılmadan gider bu. Ve böyle la ilaha illallah ve biraz zorluğu var. Manen öyle anlıyorum. Ağır bir zorluk getiriyor yani. Herhalde nefis-şeytan mücadele feci bir durum var o tevhidde falan. Bunda da var ama bunda bir akış var. Eşhedü en la ilaha illallah ve hdeulah şerikele İlahen vahiden samedenlem vettehi sahibeten velah veledem İnşallah Derecelerimiz on bin derece. Bir daha gün on bin, on bin, on günde yüz bin derece. Yüz bin dereceyi koruyabilirsem var ya, sen şahsın, padişahsın, ahiretim kralısın sen be. İstersen dünyada sürüm sürüm sürün, fakir ol, efendim, kapıcı ol, çöpçü ol, hiç fark etmez. Ahirette dereceler seni bekliyor. Ne burada estağizu billah? dur keyfe faddalna ba'dhum ala ba'd ve lel akhiratu akbar darajatun ve habibim bak dünyada nasıl kimine para verdik kimine rütbe kimi kiminden ne kadar üstün ettik bak görüyor musun görüyorsun mekkenin ası ebu ceil velid bin mughireler Taif'in ası bilmem kim ne oldu Hepsinin nalları koptu, Bedir'de yerle bir oldu. Ama senin derecelerin ahiret çok daha üstün, çok daha büyük. Sen ahirete rağbetli ol. Biz de ahirete rağbet edeceğiz. İnşallah. Geldik üçüncü zikir. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve O'u <gülüş> kadir. Ya bu demin okunanına yakın. E yakın. Ben de uzak demedim ki. Ama bunda ilave var. Bir defa eşhedüsu var. Yuhyi ve yümit vardı. Bunda ve hayyul yamut diridir ölmez ilavesi var. Anladın? Yavucu ben şimdi ben bunu bunu okusam, eklesem o yüzden kurtulurduk ya. Ne uyanıksın ya. Yani yuhyi ve ümit'e öbürüne ve vahayyüne eklerim bir kere okumuş oluruz. Öyle yapma sen. Nastarda ne geldiyse öyle yap. İnşallah bu mübarek zikir. Üçüncüsünü sordular buyurdu ki Gökten yetmiş bin melek iner. Sırf bu adam için. Allah'ın oku orduları var ki yetmiş bin melek sırf sana. Ha şimdi dünyada en kralına paşasına yetmiş koruma bile bulamıyor. Düşünsene yetmiş bin melek sırf sana gelir. Bunu yaptığın zaman yüz kere bitti, ellerini açarlar, inerler, Ya Rabbi bu kuluna rahmet et, Ya Rabbi bu kuluna bütün günahlarını mağfiret et, Ya Rabbi bu kuluna feyizler ve salatlar yağdır. Yetmiş bin melek sana özel. Değmez mi? Günahsız ağızlardan dua alırsan, daha ne istiyorsun? Af olmadan kalır mısın? Evet. Dördüncüsü kolay, Allah ve kefa. Semi Allahu limen daa, leysa raa Allahu muntaha. Allah yeter artar. Allah dua edeni duyar. Allah'tan öte istenecek, ulaşılmak istenecek bir gaye yoktur. Bu mübarek zikri 100 kere okursa ağzından biter bitmez 100 kere bir melek alır Rahman Teala'nın huzuruna koyar. Zikirler biliyorsunuz şekilleniyor nur halinde. O şekilde Mevla mekanında mı koyar allah Teala o anda o zikri bitirir bitirmez bu kadar kulların içerisinde rahmetiyle o kuluna özel bir bakar. Herkesi görüyor ama rahmetiyle nazar etmesi. Çünkü rahmetiyle nazar etmesi şu demek allah Teala bir kuluna ömrü hayatında bir kere bile rahmetiyle tecelli edip bakarsa ebedi azap etmez. Ya bu 10 günlerde bir şey kapalım ya. Ya ne kadar kolay hasbiyallahu ve kefâ ya. Ne var ya? Evet. Beşinci mübarek bana ait bir duadır dediği İsa aleyhisselam. Sevabın açıklanmasına izin verilmemiştir. Ee, o da mübarek uzun bayağı. Bizim millet içindik, ya zaten uzun. Sevabının da ne olduğu belli değil herkes böyle yapıyor. Ucunda ne var yani şimdi ucunu söylemeyince adam Hocam teşvike gelmiyorum yani. Bu kadar uzun, hepsinden uzun sevabı da belli değil. Ne olabilir bilir acaba? Neyse. Allah Kerim. Allahümme leke elhamdikellezine kul ve hayran mimma ma ne kul. Allahümme leke salati ve nusuki ve mehya ve memati ve leke rabbi turati. Büyük iş bu. Allahümme leke salati ve nusuki ve mehya ve mehya ve memati ve leke Allahümme leke abbi turati. Allahümme leke salati ve nusuki. Allahümme leke salati ve nusuki. Bu acayip bir şey. Diyebildiğimiz bütün hamdlerle sana hamdolsun. Dediklerimizden daha hayırlı meleklerin, senin kendi hamdlerin sana olsun. Namazım sana, kurbanım sana, hayatım, ölümüm hepsi sana tahsis edilmiş. Öleceğim, mirasım sana kalmış ya Rabbi, her şey senin. Ya Rabbi kabir azabından sana sığınır. Büyük bir tehlikeden sığınıyorsun. Bu kadar önde de zikirler yaptıktan sonra bu ne yapar? Patlar. Kesinlikle kabir azabı görmez. Esas daha da mühim. En korktuğum iş. Bazen başıma geliyor, çok üzülüyorum. Kafam karışıyor, işlerim dağınık oluyor. İşlerimin dağınıklığından sana sığınırım. İşte bir insanın Allah işini beyninde toplarsa, o adamı hedefe kitlerse, o adamın kafası karışmaz, ahiretin dünyasına mamur eder. Ama bir adamın Allah kafasının işlerini karıştırırsa var ya, bir adam darmadağın olur biliyor musun? En korktuğum iş. Kalplerimizi Allah dağıtmasın, işlerimizi dağıtmasın. İşlerimin dağınıklığından sana sığınırım. Bir de rüzgarın getirdiği şeylerin hayrını senden isterim. Bütün mikroplar bilmem neler falan, bulaşıcı hastalıklar falan neyle geliyor? Rüzgarla geliyor falan, bütün o hastalıkları insan bir bakıyor. Bir rüzgar geliyor bir anda halsiz kalırsın ya. Rüzgarda çok büyük ayetler var. Açlamaları rüzgarla yapıyor Mevla, ağaçların meyveleri falan filan. Rüzgarla gelen bütün hayırları senden isterim. Bu bazı hadislerde rüzgarın getirdiği şerlerden sığınırım da var. Burada yok ama bu bunun içine dahildir. Çünkü rüzgarın getirdiği hayırları istemek ne demek? Rüzgarın getirdiklerinden sırf hayırlı olanlar bana gelsin. Tamam. Bu da böyle bir duadır. Evliyaullah'tan Ebu nadır Haşim İbni Kasım radıyallahu anh buyuruyor ki Evliyaullah'tan bizzattan işittim. On günlerde bu dualara devam etmiş. Zuhurat gördü mana aleminde. Bu zuhurat dediğin Ebu'l-i Semerkand'i bunu bin küsür sene evvel yazıyor. Öyle böyle şimdikilerin zuhuratına benzemez. Diyor ki nur evin üstünde nurdan beş tane tabak görmüş. Nur üstüne, nur üstüne, nur üstüne. Nur üstüne nur. Nurun ala nurin bu zikirleri yap on günde senin kadar zengin adam ahirete çıkmayacak. Senin kadar hasenatı olan bir kul bulunmayacak. Ve sen Allah'ın Demin dediğimiz gibi salih amelleri en sevdiği mevsimde en sevdiği tevhid zikirlerini yapmış olmuş. Musa Aleyhisselam dedi ki turdağında mı artık öyle olabilir. Ya Rabbi bana bir zikir öğret. Bana bir zikir öğret dedi. Onunla seni zikredeyim. Allah Teala da buyurdu ki ey Musa la ilahe illallah de. Musa Aleyhisselam da dedi ki Ya Rabbi Küllü kula bütün kulların la ilahe illallah diyor. Bana özel bir şey yok mu? Mevladım ya Musa, ben sana özel bir şey söylüyorum. Bu 10 günde la ilahe illallah söyle. Dikkat! Men la ilahe illallah fi merreten. Bu 10 günler perşembe itibariyle cumartesi bayram dahil. Oruç 9. Bayram günü yok. Gün olarak, ibadet, gece ve gün kaç? 10. İbadet ve zikirler 10. Her kim gün bu günlerde bir kere bile la ilahe illallah dese ve vudaat semavat sebu'u ile radûle sebu'u fi kife ve la ilahe illallah fil kifetil ukhrâle fekûled ve hadi hâdîl mekâletu aleyhine cemîah 7 kat gökleri üst üste koy, 7 kat yerleri üst üste koy, 14 katın hepsini terazinin bir kefesine koy, bu kelimeyi de öbür tarafına koy hepsinden ağır gelecek. Ama bu 10 günlerde olursa. Böyle de bir kayıt bu rivayette var. 13'ündür ki bu demin okuduğumuz zikirlerin hepsinde la ilahe illallah var mı? He? Üçünde Başı la ilahe illallah, ikincisi eşhedü la ilahe illallah, üçüncüsü eşhedü la ilahe illallah. Yok mu? He? Tulum çıkarırsınız. Çok kazanacaksınız inşallah Bunlar kurban risalesinin 148. sayfasına itibaren 5 zikir mevcuttur. Tercümeleri de mevcuttur. Allahu Teala ve Teakkeddes hazretleri tembelliğimizi izale eylesin. ibadetlere İbadetlere karşı rağbetimizi ziyade eylesin. Allah'ım salih amellerden doymaktan, üşenmekten muhafaza eylesin. Allah'ım 10 geceleri, 10 günleri bize bolluklarla, bereketlerle, ibadetlerle, taatlerle kavuşmaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ali ve sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme naciluke'l cennet. Amin. Ve na'udü bike minen nar. Amin. Allahümme naciluke'rullahike vel cennet. Amin. Na'udü bike min şerri hatike vel nar. Allahümme cennet. Ma karaba ileyha min kavli min amel. Allahümme naciluke'l hayr ma saleleke bi nabi'ke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Na'udü bike min şerri mesuadike nabi'ke Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem. Ve en celistan ve alek el-belağ ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-aliyyil azim min el-khayri kullihi ajilihi va ajili ma alimna minhu ma ma ma ma lana ya ya ya bu kanalık hayırlı mübarek bütün dünyaya tebliğe muvaffak ile. Bak Türkiye'nin her yerinden Kıbrıs'tan Asya'dan, Avrupa'dan her yerden mesajlar geliyor. Dualar edildiği şimdi bize haberler geliyor. Ya mübarek insanlar. Siz hayırlara anahtar oldunuz. Allah sizin hayrınızı daim eylesin. Amin. Şerlere kili eylesin. Allah'ın bu sohbetleri her eve uca ulaştır ya. Amin. İnna adeddiyle edhul ala ma edhul bu din gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek. Muhammed Mustafa'nın müjdesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem bizi vesile eyle ya Rabbi. Sen nasip eyle ya Rabbi. Sair lisanlara çeviri yapılmasını da nasip eyle. Bu işleri de becerttiren arkadaşlar bize nasip eyle. Bu işlerde yardımcılarımızı ziyade eyle. Engelleri kaldır bertaraf eyle. Ya Rabbi bütün dünyaya hidayetler bahşeyle Allah. Bir kere dinleyeni namaza başlamasın olsun. El sünnete göre inanmasın nasıl. Amin. Kafir ise iman etmesin nasibi. Allah'ım kalpler senin elinde çevir ya Rabbela. Döndür ya Rabbela. Başka elleri bıraksınlar. Gözleri, kalpleri bu sohbetlere döndür ya Rabbela. Veya gayran nasirin veya gayral fatih. Bu cemaatlerde bizleri de Allah'ım Hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Hidayet edici eyle. Amin. Bizleri ıslah eyle. Amin. Bizimle kullarını ıslah eyle. Yavru çocuk çocuklarımızı da bu hidayet halkasına halakallerine dahil eyle. Ve nail eyle. Amin diyen dillerine haricamdan azat et. On gecelerimizi şimdiden ibadet niyetiyle hazırlıklı karşılamaya muvaffak eyle. Amin. Ve bütün bu zikirleri yapmamızı nasip eyle. Amin. Becermeyi nasip eyle. İhlas nasip eyle. Amin. Ya Suriye'ye yardım eyle. Mısır'a yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle Allah'ım Irak'taki eli Sünnet'e yardım eyle Dünyadaki mazlum Müslümanlara yardım eyle Ya Rabbi Yahudi'nin esir kamplarındakileri halâsayla Allah'ım Çin'in dünya neresinde zalim gavurlar varsa onların hapishanelerdeki Müslümanları halâsayla Allah'ım mazlumlara yardım eyle Zalimleri helak eyle Allah'ım ehl Sünnet'i aziz eyle Ehl-i Bid'at-i zelîl eyle İslam'ı aziz eyle ehl Şirk Şirki zelîl eyle, hakkı ile eyle Güçlerini, kuvvetlerini aralarında kullanıp iptal eyle, imha eyle. İslami bir huzur nasip eyle. Dünyaya İslam'ın barışını nasip eyle. Kur'an'ın selametini ihsan eyle. Allah'ın bu kargaşaları durdur Ya Allah Bir tarafta Yahudi nasarası, bir tarafta Şiaları, bir tarafta Vehhabileri, bir tarafta Dinsizleri, her türlü akımlar, ateşleri yaktılar. İslam alemini tutuşturdular, yakıyorlar. Mayanmar'da Budistleri her yerde Müslümanlar diri diri yiyorlar çiğniyorlar böyle zalimler türedi Allah'ım sen buyurdun ki ne zaman ateş yaksalar Allah onu söndürmüştür bu ayete göre senden istiyoruz yine ateşleri yaktılar yine yakacaklar yine projeler başladı etrafımız kaynıyor ateş çemberiyle çevrildik söndür bu ateşleri ya. Amin. ehli sünnetin nurunu yak ya Rabbi Amin. ehli bidatın ateşlerini söndür ya Rabbi Amin. ya da Müslümanları İbadet huzuruyla, evlerinde, ocaklarında çoluk çocuklarına İslam'ı öğretecek, güvenlik nasip eyle. Mescitlerinde toplanıp ibadet edecek, namaz kılacak, cemaatle cuma kılacak, bayram geliyor, bayram geliyor, Suriye'de çokları bayram namazı kılamaz, camileri perişan yıkıldı, Irak'ta öyle, Mısır'da öyle, hepsi hapishanelerde, nice insanlar perişan hallerdeler. Allah'ım sen acil yardım eyle, Amin. nusretinle teyit eyle, Amin. biz de bu kadar bolluk bulmuşuz, bize de şükrümüzü ilham eyle. Müslümanlara yardım etmez, şuurunu bize ihsan e. Müslümanların derdiyle dertlenmemizi nasip eyle. Ay. Yarab onlar o dertlerdeyken bizim kafamıza keyif girmiş, zevkler içerisinde günahlara düşmüşsek bize tevbe nasip eyle. Ay. Bize dönüş nasip eyle. Yarın bizi bela ile uslandırmadan, bizim etrafımızı, bizim içimizi de ateşe çevirmeden Allah'ım bizi yoluna döndür yavrum. Bizi uslu adam eyle yarım. Bizi tevbe ile suha muvaffak eyle. Türkiye'yi ve İslam alemini iç savaştan, dış savaştan muhafaza et. Amin. Askerimiz, polisimiz bizi koruduklar gibi. Sen de onları muhafaza et. Amin. Vatanımızı böldürme ya Bölmek isteyenlere fırsat verme ya Zalim, hain bölücüleri kahreyle mahveyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin. Ve ya gayren fatihin. Ezanlarımızı susturma ya Rabbi. Amin. İşgallere uğratma ya Rabbi. Amin. Bayrağımızı gönderden indirme ya Rabbi. Amin. İndirenleri kahreyle perişan. Ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayran fatihin, ve sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed, selleme teslimen ketiren ve rabbil alamin. Şimdi vefat edenler, Süleyman, Enver, Erdem, Yakup, Salih, Şevki, Şerif, Mehmet, Ahmet, Murat, Mustafa, erkek kardeşlerimiz Kabirlerinde yatıyorlar, halleri sana malumdur, amelleri sana malumdur, biz bilmiyoruz ama buraya isimleri gelmiş Ya Rabbi sen ona rahmet eyle, kabirlen nur eyle ruhlar için buyurun eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammeden la fi kulli gökler yerlerden ağır bu Allah'ın bildiği kadar tevhid hepsini hediye bu kardeşlere kabirlerin nuruyla Dağlar, emsali, rahmetler ha halinde kabirlerine isa Amin. Müzeyyen, Sulbiye, Sevim, Emine, Fatıma, Yaşariye, isminde hatunlar. Bunlar vefat etmişler. Kabirlerindeler. Amelleriyle tutsak ve rehin durumdalar. Bir Allah diyemezler. Ama biz deyip hediye ulaşır. İmanla öldüyseler. Hüsnü zannediyoruz isimleri Müslüman ismi buraya geldiğine göre cemaatin tanışları ve cemaatımızın çevrelerinden bu isimler geliyor bu hanım kardeşlerimize de rahmet eyle kabullen nur eyle, günahlarını mahveyle amin, amin. buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne muhammeden abdü ve resulü la ilahe illallah muhammedun resulullah Fi kulli lemheti ve nefesin adede mâvsi'ahû ilmullâh Allah Allah Allah Allah'ım hepsini hediye eyledik kendileri okumuş gibi hisal eyle hediye etmeyi sen kabul ediyorsun ruhlarına sevaplar ulaştırılacağını vaat ediyorsun hadis-i şeriflerde böylece vaat edilmiştir bu hanım kardeşlerimizi de bu rahmetlerinle bu hediyelerimizle kabirlerini nureyle amin, amin. mübarek cuma gecemizin salavatını birlikte okuyoruz inşallah ondan sonra yine salavat-ı şerifi okuyalım e, canlı yayını niyata erdirelim Allahümme, Allahümme salli ve sellim ''Ve barik, barik. ala seyyidina. seyyidina muhammedin nebiyyil ümmi. ümmi el habibil alil kadri el, el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Herkese nasip olmuyor bu. Ey, İmam Seyyid Mustafa Bekri, Muhammed Bekri, bütün büyük veliler diyorlar bir kere nasip olsa ömründe cehenneme girerse gelsin beni yakalasın. Yani acayip bir şey. Mutlaka sonumuz iyi olacak demektir. İnşallah. Ümidimiz öyledir. Bu salavat her cuma gecesi burada ol olma bir kere okunuyor. Salavat-ı şerife kitabımızda zikrediliyor. Evet. As-salatu vesselam. Aleyk ya Resulallah. As salatu vesselam. Aleyk ya Habiballah. As salatu vesselam. Aleyk ya Seyyid el-Evveline ve l-Ahirine. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasufun. Selamun Aleyl-Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.